Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Sallallahu ala nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Bugün 10 Nisan 2009 Cuma Dün biz çarşamba dedik e, Derse tarih verirken ben şey farkına vardım Perşembeydi dün bugün Cuma Onu düzeltelim öncelikle inşallah Selef'in menheci ile alakalı ikinci dersimiz bugün. Bugün inşallah bitireceğiz. Yani bitirmeye çalışacağız daha doğrusu. İnşallah biter mevzular. yine öyle konu başlıkları şeklinde devam edeceğiz. Konu başlıkları var elimizde. Ben şuraya not aldım. Konu başlığı olarak İnşallah o başlıklardan aklıma işte ne geliyorsa mesele ile alakalı anlatmaya çalışacağız inşallah. Dün biz e, genel olarak değindik ama Bazı şeylerin teferruatını anlatmadık. Mesela bunlardan bir tanesi dedik ki kıyas meselesi değil mi? Bunlardan bir tanesi dedik ki kıyas meselesi. Şimdi dedi ki kıyası da tarif edeceğiz dedik. Kıyas. Ben yazıyorum. Kıyas meselesi. Şimdi biz derste, dünkü derste ne anlattık dedik ki Kıyas'ın terkinde yani kıyas'ın hü hücciyetinde şeref hicma etmiştir Yani bütün alimler kıyas'ın hüccet olduğunu söylemiştir Anca birileri çıkmıştır onlar hariç Mesela Mu'tezile'den bir fırka çıkmıştır bir grup Onlar inkar etmişlerdir Rafizler'den bir grup çıkmıştır onlar inkar etmişlerdir Yani böyle e ehli sünnetten uzak Kıyas'ın e Fırkalardan var Kıyası İnkar'dan Onda bir şey yok İbn Hazım biliyorsun İbn Hazım Kıyası ilk İnkar edenler arasında Tabi birilerine göre Kıyası in İnkar eden şeytan Şimdi onlara Zaten cevap vereceğiz inşallah Şimdi Dünkü e, Mevzulara biraz tekmili olarak Kıyasın tarifine geçmeden Birkaç şey, şüphe, birkaç tane e, böyle tutarsız lafların beyanını verelim burada inşallah. Şimdi dün hatırlarsan Aran abi dedik ki kıyası inkar etmek dediğinden neyi inkar ediyorum? Hangi helale haram, hangi her haramı helal kabul ediyorsun? Biz dedi ki binden fazla sen haramı helal, helale haram kabul ediyorsun. Ama etmiyorsun. Ediyorsun ama etmiyorsun. Ne demek bu? Şimdi bir insan kıyası inkar ediyorsa hakiki manada binlerce haramı helal, helle haram etmek zorunda. Onların tabiyle söylüyorum ben ama bunu. Yoksa bu bir alim için içtihat denir bunun ismine. Tamam mı? Mesele. Neden? Yok kıyası inkar ediyorsa. Tamam. Kıyası inkar ediyorsa. Çünkü neden? Bugün günümüzde muhtes olarak çıkan ve haram olduğu kesin olan birçok şey helal demesi lazım. Nebis Aleyhisselam döneminde yoktu. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar. Cevabı bu kadar. Dünkü şeyi net beyan edin. Ha ama bugün hangi şeyi sorarsan sor, adam haram diyor. Yani diyorsun ki ya uyuşturucu haram değil mi? Bak adamın anasını anlatıyor bu uyuşturucu. E, haram diyorlar mesela. Edememen lazım. Bu ana babaya ah demek bu ayetin hükmüne girer mi? Girer diye edememen lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani dememen lazım. Cuma günü nida okunduğu zaman sen muhabbet ediyorsan bırakman lazım mı o ayete göre? O ayet delalet eder mi? Eder. E etmemesi lazım. E bak şu, yani sen kıyasını inkar ediyorsan bir sürü harama helal demen lazım. Mesela e, hayır muhabbet edebilirsin demen lazım. Ama demiyorsunuz. İşte bu manada bin, binden fazla harama helal helal haram kabul ediyorsun. Bu manada. Ama Niçin demiyorsunuz? O da çok gülünç bir şey Niçin demiyorsunuz bunu? Niçin İbni Havz'ın gibi demiyorsunuz? Ne gibi bir sebep var elinizde? Bu kıyas değil diyorlar Yani sübhanallah 1400 senede iki grup biliyorduk biz Şimdi yeni bir grup çıktı Kıyası bir şekilde tarif edenler Ve o tarif edenler reddediyorlar kıyası Yine aynı şekilde tarif edenler Ve kabul ediyorlar Onlar da el -Sünne. Ve arada da şimdi yeni bir şey çıktı abi Ortada bir mevzu var. İsmi yok o mevzuna. Yani mesela işte cuma günü e, e, namazdan hida edildiği zaman Allah'ın zikrine koşun ayeti. Alışverişi bırakın. Adam e, alışveriş etmiyor işte. Kahve evinde evinde. Önemli bir muhabbeti var. Veya kirayı veriyor evini Alışveriş değil de kira aktı gerçekleştiriyor. Bu adamı bırakmaması lazım. Yani bu adamın E, bırakmaması lazım bu ayete göre Çünkü ayette alışveriş diyor Kira demiyor Kira akdine icar denir e, bey denmez Allah be'i bırakın diyor İcarı bırakın demiyor e Şimdi bunlar diyor ki ayeti bırakabilirsin bu ayete göre de Neden? Abi niçin bırakabilirsin? E çünkü ayette bizden istenen Allah'ın zikrine koşmak ne olursa olsun Kastı o Allah'a İşte bu kıyas Adam diyor ki bu kıyas değil güzel Şimdi İbni Azim kıyas dedi 1400 senedir Kıyası inkar edenler hakiki manada Buna kıyas dedi Ehl-i sünnet de buna kıyas dedi. Onlar ama he, haram kabul etti, ehl-i sünnet helal kabul etti. Şimdi arada üçüncü bir fırkı. Bak o yüzden diyorum 1400 senedir yok. Bidat ehlinden dahi bu şekilde kıyasın karıdan yok. Türkiye'deki gibi. Çünkü Türkiye'de kıyasının ne olduğu bilinmiyor. Birileri birilerinden duymuş kıyasın karı etmeli. O kişi onlara nas yetirmiş. Onlar da ona teslim olmuşlar ama kıyasına hiçbir zaman bakmamışlar. Bakın şimdi buna delil. Bak buradaki kardeşlere söylüyorum. Bu kasete din, dinleyecek olan kardeşlerin hepsine buradan söylüyorum. Eğer bunlar dinleyenler arasında kıyasını inkar eden varsa. Öncelikle şunu söyleyeyim. Allah şahit ben bu insanları Türkiye'de kıyasını insan, tanıdıklarım. Yani sevmediğim insan yok gibi bir şey aralarında. Bak, onu hiçbir zaman inkar etmiyorum. Ve ben de onlarla hidayeti buldum. Yani onların vesilesiyle. Bunu da inkar etmiyorum. Hiçbir zaman da etmem. Birileri bana inkar ediyorsun diyorlar. Ama neden öyle diyorlar? Hiçbir zaman gelip benim yanımda durmadıkları için. Birilerinden duyuyorlar bunu. Allah şahit. Hiçbir zaman inkar etmedim. Bir kere inkar etsem, bak bir kere inkar etsem, ya benim sen gülersin bana Erhan abi. Çünkü sen şahit olmuşsun mesela. Yani böyle hani akılsız olmam lazım ki inkar etmem için değil mi? Bu bir. Ben hiçbir zaman inkar etmedim. Sevdiğimi hiçbir zaman inkar Daha dün beyan ettim. Karşı tarafta iman ve buz birleşir eğer onunla nifak ve... Bidat, şey Onda bidat ve iman varsa evet. Ve seviyorum En başından tut bunların En altına kadar tanıdığım hepsini seviyorum Allah için Ve imanlarına da ben kendi dışarıdan Zahir olarak şehadet ediyorum Anlatabiliyor muyum? Ama o ayrı bir bab Benim onların bidatına buğz etmem Ayrı bir bab Ve bu bidatlardan insanları sakındırmak benim görevim davet yani davet etmek zorundayız bilimmen olarak. Yani meseleyi bu şekilde ayırmamız lazım. O yüzden şimdi bu kardeşlere soruyorum. Allah aşkına bak samimi olarak sırf tefekkür etsinler, düşünsünler diye soruyorum. Böyle bir soruyu da kolay kolay kimse sormamıştır Türkiye'de maalesef. Buna da ben maalesef diyorum. Belki sor, sorulsa bu soru tedebbür ederler. Çünkü kıyası inkar eden Allah'a hamdolsun konuştuğum birçok kişi döndü. Yani sadece kıyası dönmekle bırakmadı. Bu zahirlik mezhebini bıraktı. Bunun ismi zahirliktir Ama İbn azmı zahir değil. Bu da farklı bir zahirliktir. Dünyada görünür. Bunları bıraktılar ve bu bıra gün geçtikçe de bırakanlar oluyor Allah'a hamdolsun Birileri de davet ediyor ayretten. Yani bu din İlmaz Şahin'e kalmamış yani. Ben kimim ki? Ama madem ki birileri bunu anlatacaksa ki biz de bunun arasında yer alacak alıyorsak Allah hidayet ediyor bizim elimizde. Belki birilerine hidayet ediyor inşallah. Şimdi ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani ben bu soruyu birilerine sorduğumda Allah amin olsun dank etti bunlara. Yani böyle bir düşündüler. Samimi olarak yaklaştıkları için Allah onları hidayet etti. Samimi olarak düşündükleri için Yani çünkü iki türlü insan vardır karşı tarafı dinleyen. Bir, sırf cevap vermeye hazır olarak dinleyen insanlar var. Yani böyle pençesini hazırlamış, senin lafının bitmesini bekliyor. Biter bitmez senin üzerine atlayacak. Bir bu şekilde dinleyenler var. Yani sana cevap vermek için dinleyenler var. Bir çeşit insan da var ki işte kırmayayım işte anlatsın öylesine dinleyeyim. Bu tip insanlar var. Yani nice insanlar da var ki arkadan samimi. Acaba ne diyor bu? Bunun doğruluk payı var mı? Bir de bu şekilde dinleyen insanlar var. İşte bu tip insanlara Allah hidayet eder. Neden? Çünkü bu samimi şekilde hidayet istiyorsa Allah zalim değil ki. Allah'ın sıfatıdır adil sıfatı. Adaletli olması. Allah Azze ve Celle hidayet eder. Şimdi bu insanlara bak şu soruyu soruyorum abi. Öncelikle soruyu sormadan önce şunu beyan etmek istiyorum. En başından tut en altına kadar. Bu tip düşünen kardeşler de. Bunlar da kardeş diyorum. Allah için zaten kardeşim benim bunlar. En başından tut en sonuna kadar. Bu soruyu sorduğum, bak aradık, aralarından sormadıklarım oldu, çok oldu. Ama sorduklarım için söylüyorum. Allah şahit. En başından tut en altına kadar. Sorduklarından hiç kimse bugüne kadar bu sorunun cevabını bilmiyor. Hiçbir zaman bilmiyor. Adam hiç duymamış. Hiç araştırmak için hiç araştırmak için çaba göstermemiş. Hiç araştırmak için özel bir gayret Sarf etmemiş. Bu neye delalet biliyor musun? Meseleyi tek taraflı araştırdıklarına delalet. Yani bunlar hiçbir zaman kıyası kabul edenlerin delillerini özellikle acaba bunlar kitaplarından ne örnek veriyorlar bakmamışlar. Bu birinci yön ama bu benim sorun değil şimdi. Bir şey anlatıyorum bunun önmü kalıyor. Hiçbir zaman bakmamışlar buna. Nedir o soru biliyor musun abi? Şimdi buradan sesleniyorum abi. Kıyası inkar eden kardeşlere. Bak mevzu kıyas değil. İnan var ya mevzu kıyasın tek inkarı olsa... Ben hayatta kesinlikle uzak durmam. Yani nedir? Bir insan tutmuştur, kıyası inka etmiştir. Tamam, bidat bir kabil ortaya atmıştır. Kendisinde bidat bulunuyordur ama bu bundan teberri etmemi gerektirmez. Yani eğer davet etmiyorsa, kafamı karıştırmıyorsa vesaire çeşitli şartları var. Bundan uzak durmamam mevzu-kıyas meselesi değil. Kesinlikle mevzu-kıyas meselesi. Kıyas basit. Bundan daha önce selefin menheciyle fehmini ayırma olayı var. En büyük azamet bu. Ama bu kıyas meselesi bir mevzu. O yüzden burada kıyasını inkar eden kardeşlerle sesleniyorum derken kastım burada. işte dünden beri anlattığımız o fikirleri topluca e, kast edenlere kastediyorum. Çünkü neden? Kıyasını inkar edenlere diğer saydıklarımın hepsi var. Şimdi buradan söylüyorum. Bak şöyle bir soru soruyorum. Allah için bunu samimi olarak kendi nefsinize de sorun. Ve bunu birkaç kişi dinliyorsa herkes birbirinin yüzüne baksın. Samimi olarak gözlerin içine baksın. Hepsi böyle donup kalacaklar. Bu neye delalet edecek? Demek ki hiç bugüne kadar biz hakkıyla bu mevzuya bakmamışız. Tek taraflı bakmışız. Eski mutassıplığımız var ya böyle Hanefi'ydik tam mutassıp, Şafi'yi tam mutassıptık. Şimdi başka bir şeyin başka bir ekolün mutassıbı olduğumuzu anlamaları için söylüyorum onu. Çünkü inan ilk taklitçiliğinle şu anki taklitçilikleri arasında bir fark yok. Onlar fark olduğunu zannediyorlar sadece. Olur mu diyorlar canım. Biz deliline iniyoruz da bakıyoruz. Şimdi bak abi sorum şu. Örnek vereyim bir meseleyi hemen üzerine soru sorayım. Şimdi Allah Azze ve Celle Kur'an'da diyor mu? Bey'e bırakın alışverişi. Birisi çıksa. Dese ki ben icarı bırakmam. Allah beye bırakın diyor. Ben icarı bırakmam. Kira akdini. Bitiririm işimi, gücümü. Ondan sonra giderim. Yetiştiğim yerde eriştim. Yetişmediğim yerde erişmedim. Veya nasıl hutbe var? Hutbe, kira akdi burada 10 dakika daha sürecek. E, hutbe zaten yarım saat. E, ben 10 dakika daha devam ederim. Kaldığım yerden hutbeye devam ederim gibi. Bu ayet. Bismillah. Yine şarj bitti. Yine bu ikisini. İki dosyayı birleştireceğiz. Tek dosya Evet, ne dedik abi? İcar. Heh? Ha, İcar. İcar mevzusu. Şimdi birisi dese ki ben icara bırakmam. Aktin bittiği yerde çekip giderim. Şimdi... Biz diyoruz ki bak... Soruyoruz şimdi karşı tarafa. Diyoruz ki sen... Karşı tarafı dürüst olarak hakiki kıyası... Kıyası hakikaten inkar eden İbn Hazm'a sorduğun zaman... İbn Hazm ne diyor sana? Diyor ki evet... Bırakmayabilirsin Evet ana babaya ah diyebilirsin Çünkü neden Adam hakiki kıyasının Bak kıyasının tarifinin ne olduğunu biliyor Kıyasının ne olduğunu biliyor Ve inkar etmenin Ki kendi inkar değil ya kıyasının İnkar etmenin bunu söylemesi Böyle fetva verilmesini gerektiğine inanıyor Ve delikanlı gibi veriyor Dürüstçe veriyor bu fetva Evet diyor ana babaya ah dersin Çünkü Aksual'da ben hakikaten kıyas etmiş olurum. Çünkü kıyasının ne olduğunu hakikaten bileyim lazım Hazım. Bizim Türkiye'deki gibi bilinçsiz bir kıyas yok yani. Yine aynı şekilde Cuma meselesi. Adam İbni Hazım biliyor ki kıyasını inkar etmenin gereği, evet bu şekilde fetva vermenin gereğidir. Yani alışveriş, kira olayını bırakmayabilirsin. Çünkü adam hakiki kıyası biliyor. Şimdi İbni Hazım'a sorduğun zaman öyle diyorlar. Ehl-i Sünnet'e sorduğun zaman hayır haramdır diyorlar. İcar, icar işi de olsa haramdır. Gitmen lazım Cuma'ya. Ana babaya ah dersen bu ayetin dahiline girersin diyor ehl Neden? Çünkü burada fiyas-ül evla olayı vardır. Diyorlar. <gülüyor> Ama günümüzde şimdi bak Türkiye'de düşün. Türkiye'de bunu sorsan bak adamlar ne ehl Sünnet gibi söylüyor ne kıyası inkar edenler gibi söylüyor. Çünkü neden? Bak kıyası inkar ediyorlar burada kimi muvaffakat ediyorlar? İbn-i Hazm'a. i̇bn Hazm'a nerede muha muhalefete ediyorlar Fetvanın sonucunda. Peki, Ehl-i Sünnet'e nerede muvaffakat ediyorlar? Fetvanın sonucunda. Nerede hilaf ediyorlar? Kıyas, kıyasın hüccit olup olmamasında. Bak, dünyada üçüncü bir fırka. Görüyor musun? Yok daha böyle bir fırka. Peki, bunlara şimdi soruyorsun. Bu kıyas değil mi? Yok diyorlar şimdi. Peki, bu ne? Bunu bir isim ver bakayım. Bu ne? Allah, ya açık değil mi? Allah ayette bey diyor. İcar demiyor. Bunun ismini ne? Şimdi bunu buradaki kardeşlere şu an itibaren soruyorum abi. Yani bunu böyle düşünen kardeşlere. Sorum şu. Dediğim gibi bunu çok kişiye sordum. Allah'ı nefsinize şahit tutun. Hepinize soruyorum. En üstten eğer dinliyor, en üstten en alta kadar ve ben eminim ki hiçbiri bilmiyor bunu. Bak sorduklarından hiçbiri bilmedi ama eminim ki bu galabetuz zan yani hak ifade etmez. Onu öncelikle bir söyleyeyim ama galabetuz zan yani buna kalbim %99 meylediyor. Tamam mı? Eminim ki en üstünden en altına kadar istisnasız hiçbiri bilmiyor. He şimdi bunu ben birazdan o O soru sorup cevabını ver, verdikten sonra hepsi bunu ezberleyecekler. Onu da biliyorum. biliyorum. Öyle oluyor maalesef. Ondan sonra biz biliyorduk. Çünkü çok denk geldi bunu. En üstünden en altına kadar. Hiçbiri bilmiyor bunu. Soru neyi biliyor musun abi? Şimdi siz ona dediniz ki kıyas değil. Kıyası inkar edenler dediler ki bu kıyastır. i̇bn Azim evet bu kıyastır dedi kabul etmedi. Bak kıyasın karşıdanlar dedi ki evet bu kıyastır. Kıyası kabul edenler de dediler ki evet bu kıyastır. Hep iki taraf da burada anlaştı. Ama 1400 sene sonra eee dünyanın Türkiye ülkesinde bulunan ve bazı şehirlerin bazı taraflarında yani Türkiye'nin bazı şehirlerinde bulunan bir grup insan çıktı. Dediler ki bu kıyas değildir. 1400 sene sonra tamam mı? Şimdi he bunlara şu soruyu soruyorum ben. Bu kıyas değilse. Siz kıyastan ne anladınız? Kıyasın ıslahı tarifini yapayım bakalım bize. Hani biz şimdi kıyası kabul edenler ve e, inkar edenler olarak. Yani biz kabul edenler ve karşı taraf hani İbni Hazim onların ashabı hakiki kıyası inkar edenlerden bahsediyorum. Hepsinin bildiği bir tarif var kıyasın. O tariften dolayı birileri kabul ediyor birileri inkar ediyor. Şimdi ben bunlara soruyorum. Kıyasın ıslahı tarifi ne? Buna soruyorum bak. Kıyasın ıslahı tarifi ney? Hani biz anlatıyoruz ya işte e, ibadet lügatta da şu demek, ıslahda şu demek. Namaz lügatta da bu demek, namaz lügatta da dua demek. Ama ıslahda bellidir değil mi? İşte çeşitli içinde fiiller e, ondan sonra sözler yani özel fiiller ve sözler barındıran, tekbirle başlayan, selamla biten ibadetin ismidir diyoruz mesela namaza. Zekat diyoruz ki ziyade. Değil mi? Demektir. Ama lügat manası değil mi? belli birini saptır. Belli kişilere vermektir. Belli dönemlerde. Islahi manası. Böyle çok var. Uluhiyet. Islahi manasını islahi manasını hemen anlatıyoruz. Allah'tan gayesinde ibadeti sarf etmek. Hı. Rububiyet. Hemen islahi manasını veriyoruz. İsim sıfat. Hemen islahi manasını veriyoruz. Şimdi bu kardeşlere soruyorum. Sizin yıllar boyunca inkar ettiğiniz bu kıyasın tarifi ne? Yani siz Ne inkar ediyorsunuz? Bir anlasanız da bunun bir silahı tarif. Hiçbiri bilmiyor şimdi. Peki Allah'tan korkun. Bu nasıl bir adaletsizlik? Tarih boyunca sen bilmediğin bir şeyi inkar et. Sonra bu kıyastır, bu kıyas değildir. Bu teşbihtir. Bu kıyasa girmez diyorsunuz ya. Ya daha kıyasın tarihini bilmiyorsunuz. Allah'tan korkun. Şimdi hepsi dinliyor bak. Yani dinleyecek bunu. Bir birçok kardeş dinleyecek bunu. Kıyası inkar eden. Onlara soruyorum. Allah için bir nefsinize sorun ya. Biliyor musunuz? Bak içinden bir tarifini yap diyorum ben şimdi ya. Dinle beni. Şu sözüme vicdanlı olarak kulak ver ya. Bu kıyasın ıslahı tarifi ne abi? Yok abi bilen yok ya. Abi o zaman tarif boyunca hiç bilmediğin şeyi inki. Abi eğer sen kıyasın tarifini bilmiyorsan ne biliyorsam ne biliyorsun bu kıyasa girer miye girmez mi? Ne biliyorsun cuma meselesi kıyastan mı değil mi? Bak kıyası inkar edenler de kıyası kabul edenler de buna kıyas demişler ama birileri kabul etmiş birileri inkarmış ya sen 1400 dört senedir, kimsin? bin dört sene sonra o bu kardaki deve hadisi, işte senin develerin yok mu doğran bilmem ne Allah Resulü'nün o yaptığında kıyas demişler ya sen kimsin bugün çıkıp ona teşbih diyorsun şuna şey diyorsun tamam teşbih diyorsan o zaman kıyas değildir demiş oluyorsun değil mi? doğru mu? he o zaman kıyas ne? değil mi? o zaman kıyas ne? hani ikisini de biliyorsundur ki Te, birisi teşbihtir birisi kıyastır diyorsun ki kıyasının içindeki rükünlerinden bir tanesi de teşbihdir biliyor musun 4 tane rükününü sayacağız bundan beri habersizler yani yani o zaman sen bu bak yani ne kadar bir, bir vicdansızca bir yaklaşım yani sen daha kıyasını bak inkar ettiğim kıyasının tarifini bilmiyorsun yani bu alimler nasıl yani sen diyorsun ya ben bu alimlerin yaptığı kıyası inkar ediyorum bu alimlerin kıyası kabul inkar ediyorum Ve bunlar bunu yapmakla da daralete girdiler. Kıyasıyı ilk yapan şeytandır. Ya Allah aşkına sen daha tarifini bilmediğin bir şeyin sonucunun bu kadar ağır olduğunu söyleyip ve alimleri, insanları bununla itham ediyorsun. Bu nasıl bir adaletsizlik? Yani sen bu ehl sünnetin veya bu kıyası kabul eden alimlerin kıyası nasıl tarif ettiğini gördüğünde hangi kitabında okudun da o tarifi, bu o tarifin e, içinde bulunan, Rükünlerin şartları var ayrı etten. Onların hangi birini okudun? İllet diyorsun, illetin şartları var içinde. Hüküm diyorsun, hükmün şartları var. Fer diyorsun, fer'nin şartları var. Asıl diyorsun, asıl şartları var. Bunu, hangi bu şartları okudun? Hangisini nasıl bir kıyas tarifi gördün de karşıda tuttun? Dedin ki insanların bu ümmetin başına ne gelirse kıyası kabul etmelerinden geldi. Sen karşı taraftan nasıl kıyas tarifi okudun da hangi tarifi biliyorsun ezbere? Hangi şartlarını okudun? Hangi usul kitabından onların kıyasının tarifini okudun da gelip diyorsun ki ben kıyası ilk yapan şeytandır. Bak, kıyası ilk yapan şeytandır lafını sö söyle söyleme ya söylemeleri neyin en büyük delili biliyor musun abi? Bunu söylemeleri kıyasın tarifinin bilmediklerinin en büyük delilidir. Çünkü şeytanın yaptığı şeyle var ya kıyasın hiçbir alakası yok. Yani birazdan gelecek sahi olan kıyasın hiçbir alakası yok şeytanın yaptığıyla. Yani abi bu kadar insana söylüyorum. Şimdi ben çok şey sordum. Ya diyorum kardeş Allah'tan kork ya. Sen şu inkar ettiğin... Şimdi diyorlar ki abi bak. Diyorlar ki şimdi bugün hani eskiden kıyası inkar edenler bugün ne demeye başladılar? Kıyastan ne kastediyorsun? Ya sen geçmişten nasıl bir tarif biliyordun da şimdi ne kastediyorsun? Kıyastan gelip bunu gündeme koyuyorsun. Ya. Nasıl bir tarif biliyordun sen geçmişten? E böyle bir cehalet olur mu ya? Abi gelelim bir kere şunu da düzeltelim inşallah. Kıyasının tarifini hatırlat onu yapacağız en son yapacağız. Yani diyor ki adam o... O eşeği atabilmem, şunu buna kıyas etmiş, haramı helal helalle haram etmiş. Ya güzel de, buna kıyasın hatası mı denir? Yoksa adamın o kıyastan yanlış anlamasını, kıyas edememesi mi denir? Eğer hayır o kıyasın bizzat zatından doğan şeydir dersen o zaman bugün ben şimdi Kur'an sünnet deyip de sadece haramı helal helalle haram yapan bir insana örnek versem ki, vereceğim birazdan, muhasırlardan da vereceğim dün de verdik İbn Hazm vesaire. Kur'an sünnette mi ataracağız abi? Nasıl ki uydurma hadis var, uydurma kıyas da var. Batıl illetleri, şartları, rükünleri yerine oturmadan yapılmış kıyaslar da var. Ama bu kıyastaki hatadır aranmaz ki adam orada kullanamamış kıyası. O illeti yakalayamamış. Yani bu nasıl bir adaletsizce söz ya? Ya tutuyoruz diyoruz ki bu hiç utanmadan şunu söylüyoruz bir de. Yani hiç sıkılmadan hiç böyle Kerimelerin nere, nereye gideceğini Düşünmeden diyoruz ki Klasik yapan şeytandır Sonra da geliyoruz Diyoruz ki biz alimlere laf atmıyoruz Sonra geliyoruz diyoruz ki biz alimlere buğz etmiyoruz Sonra geliyoruz diyoruz ki biz de, Alimlere saygı gösteriyoruz He alimlerin 1400 senenin Bu amelini al kıyas bu amelini Gündeme önüne koy sonra de ki işte bunu Bu kıyas var ya bu kıyas işte bunu ilk yapan şeytandır de. Ondan sonra de ki Yok biz alimlere böyle böyle saygı bilmem ne Ya bunları geç abi bunları dediğim gibi Dün de dediğim gibi insanlar bunu yutmaz artık ya Hani Aklı başında adamız abi Bugün gelmişim atıyorum ben 28 yaşına 29 yaşına Yani çocuk değiliz hani Ha biraz çocuğuz onu inkar etmiyoruz Genciz yani anladın mı Birileri bizi de orijinal çocuk yaptı Hadi ama tamam çocuğuz inkar etmiyoruz Ama Yani Allah için biraz da aklımız başımızda Hani Teklif çağına ermişiz. Yutturamazsınız bunları. Yani. Biz bunu kabul ediyoruz bak. Çeşitli tarihlerde, çeşitli zamanlarda söylediğimiz yanlış lafızlar oldu. Olmadı değil. Ee, veya çeşitli tavırlar oldu. Gençsin tamam mı? Bazı mevzularda heyecanlı olabilir insan. Ee, çeşitli hatalar yapabilir. Bu ayrı bir bak Ama ümmetin icma ettiği bazı mevzular vardır. İşte onda hat hata mata aranmaz. O ortadadır. Orada sen elinden geldiğince savunma yaparsın. Yani, ne diyeyim ya adam yani öyle inan, inan bak yani çok daha olgun gibi zahiren görülen insanların çok çok daha büyük hataları var. Yani. Yani, çocuksun macuksun dedikleri insanlardan çok daha büyük hataları var. Eraz onların onlar yapmış zamanda da lafziye hata veya bazı tavırlarını yanlış yerde yanlış zamanda göstermiş. Ama sizin yaptığınız bir şey kıyamete kadar gidecek bir şeydir. Ya kıyamete kadar bir cürüm açmaktır yani. Abi hayır da açsan değil mi? Devam eder. Şer dersen devam eder. Bak ama al şöyle. Yok, kesin tarifine gelin o zaman. Bak abi. Ehli sünnet kıyası nasıl tarif etmiştir? Ve bu kıyasta bu kıyasa hakiki kıyası inkar edenlerin yani İbn Hazm ve eshabının onlar da aynı tarifi kabul ediyorlar. Ama birisi kabul ediyor ki e, kıyası birisi inkar ediyor. Ama kıyasın evet budur olduğunda hep hem fikirler. Nedir o abi? Şimdi birkaç tane tarifi var ama manu olarak aynası lafız olarak farklı. Tamam mı? Şimdi ona da cevap vereceğiz işte kıyasın tarifinde icman var. Böyle şüphe getiriyorlar bir de. Bu da ayrı bir işte. Ayrı bir artık ne isim Ayrı bir batıllık yani. Şimdi abi bu bak. Buraya yazayım ben. En güzel tariflerden. Hamlu fer'in. Ale. Aslin. Bi illetin Camiatin Beynahuma Kesin tarifi barbi. Hamlu fer'in Ala aslin bi illetin Camiatin beynahuma Fer olanı Asıl olana hamletmek aralarında bulunan ortak yani kendilerini hükümde birleştiren ortak illetten dolayı. Bu ne demek abi? Hamlu fer'in, fer'i hamletmek. Ne? Ala aslin, asla. illetin illet ile camiatin toplayan beynahma Aralarını toplayan bir illet. Sonunda da fil hükmü diyebilirsin mesela. Bir şeyler değil, hükümde yani. Önemli bir, onu açıklayacağız. O zaman bak kıyas nedir abi? Bir tane asıl bir mevzu var. Asıl bir mevzu var. Bir de sonradan çıkmış fer bir mevzu var. Bakıyorsun bu fer olan mevzu asıl olan mevzuyla aynı. Aralarındaki illetten dolayı tutuyorsun. O fer olanı asla hamlediyorsun. Yani biraz daha açıyorum şimdi şimdi asıl ne bir kere diyoruz ya fer'i asla hamletmek asıl ne önce asıl şu yani Kur'an ve sünnet tarafından üzerine nas edilmiş haram olduğu yönde mesela har haram olabilir bu müstehab olabilir sünnet olabilir ah ahkamül hamse uygulanabilir üzerine bir tane asıl var ortada bu asılın haram olduğunda şimdi o asıl ney üzerinde nas olan bizzat Diyor ki mesela A, Allah diyor ki mesela şu A haramdır. Kur'an Nebis Asallam'da diyor ki Bukhari'de şu A haramdır. A diye bir mevzu. A yazdım buraya A diye bir mevzu. Bu haramdır. Şimdi bu A'nın üzerine nasıl gelmiş mi Kur'an ve sünnetten? Haram olduğuna gelmiş. Tamam mı? İşte bu as, asıldır. Sonra sen bir gün ileride şunu görüyorsun. Burada B diye bir mevzu var. Bu B, bizzat B haramdır şeklinde. Allah'tan ve Resulünden nas yok. Tamam mı? İşte bu B'nin üzerine nas gelmediği için buna ne diyorsun? Biraz kabarca anlatıyorum. Bu biraz daha usulüdür. Tamam mı? Bu B'ye nas gelmediği için ne diyorsun buna? Ne ismini alıyor? Fer ismini alıyor. Heh. Ama bakıyorsun ki bu A neden haram kılmış? Bunun illetini bulabiliyor musun Kur'an ve Sünnet'ten istilal ederek? Tamam mı? Bir illetini bulabiliyor musun? Bakıyorsun ki evet. Bu A'nın neden haram kılındığına Kur'an ve sünnetten özel bir karine gelmiş. Buna da ne diyorsun? İşte ona illet. Şimdi arada da bir tane illet oluyor. Sonra B'ye dönüyorsun. Bakıyorsun bu B'de de bu illet var mı yok mu? Varsa o hükmü alıyor. Kıyas ediyorsun. Diyorsun ki evet o zaman bunda da bu illet var. O zaman bu da haramdır. Bakıyorsun ki bu illet yok Bu da haram değildir. Şimdi Bazen fasit kıyas yapanlar illeti yakalamaya çalışmışlar, yakalayamamışlar. O yüzden hataya düşmüşler. Yoksa kıyasta bir sorun olduğundan değil. Şimdi örnek verelim buna bak abi. O zaman diyoruz ki bak bunu anladıktan sonra bu tariften ne çıkıyor? Kıyasın dört tane rüknü var. Dört tane. Alalım. Buraya yazıyoruz şimdi. Kıyasın dört tane rüknü var. Birincisi asıl olacak. Bak bir asıl. 2 fer 3 illet 4 hüküm Tamam. Şimdi eğer bu 4 rükün sabitse o zaman kıyas sahih kıyastır. Şimdi abi örnek verelim. Allah Kur'an'da hamrın haram olduğunu söylüyor değil mi? Bak şimdi. Hamr. Hamr. Hamrın üzerine bizzat nas var mı? Var. Hamr. O zaman aslın altına parantez açıyoruz. Bu birinci rükün. Asıl. Asıl diyoruz ki ne? Hamr. Hamr. Tamam mı? Şimdi burada hamr asıl. Peki Peki Bu hamrın sonucu ne? Haram oldu. Hükmü yani ne? Haram oldu. Nas gelmiş. O zaman dedik ya birincisi asıl, ikincisi fer, üçüncüsü illet, dördüncüsü hüküm. Hemen en sona geçiyoruz hükme Hükmün altına da hükmü yazıyoruz. Diyoruz ki haram. Parantel içinde haram. Tamam mı? O zaman bak şimdi. Bu dört tanesinden asıl, fer, illet, hüküm. Tamam mı? Şimdi asıl ne Kur'an'dan ve sünnetten üzerine nas gelmiş ki Onu asıl diyoruz. Bu da Hamr. Allah Hamr'ın haram olduğunu söylüyor. İkinci olarak Fer. Üçüncü olarak illet. Dördüncü olarak hüküm. Peki ham Allah Hamr'a özel bir nas olarak zikretmiş. Peki sonucunu ne bildirmiş? Hükmünü. Haram. O zaman hükmünün altında paranteşinde haram yazıyoruz. Geriye ne kaldı? Fer ve illet. Tamam mı? Şimdi Fer'e geçelim. Bakıyoruz ki günümüzde sarhoş verici mesela şampanyayı düşün. Bira düşün. Veya buna benzer işte uyuşturucu düşün, aklı örten. Şey düşün. Böyle bir şey çıkıyor gündeme? Geliyor gündeme. Hemen bunu fərqini altına yazalım. Ney mesela örnek? E, bira. Veya uyuşturucu, aklı örten, uyuşturucu madde. O uyuşturucu var ya iğneyle yapıyor yapıyorlar vesaire. Kokain, eroin, eroin he, vesaire. Eroin. Eroin yazalım buraya. Fer. Şimdi bak abi. Üç şey halloldu. Asıl hamır. Evet. Haram dedi Allah. Hükmü hamırın evet. haram. Onu da yaptık. Bugün fer bir olay çıktı gündeme. Yeni gördük. ilk defa. O da ne Eroin. Alimler baktı. Bunu fer. Şimdi alimler bu eroine haram desinler mi? Demesinler mi? Yani hamırın hükmünü versinler mi? Vermesinler mi? Bakıyorlar hamra. Hamır ney? Hamırın haram kılınmasındaki bir illet var mı gündemde? Bakıyorlar ki var. Art, aklı örten madde olması. Çünkü hamır kelimesinin içinde aklı örtme olayı var. Evet. İşte o aklı örtme şeyi ney? İllet. Evet. İllet. Hemen illetin altına yazıyoruz. Sebebi neymiş yani hamırın haram kılınması? Aklı örtmesi. Aklı, aklı örtme. Örtme. Tamam mı? Aklı örtmesi. Tamam mı? O zaman diyoruz ki Allah bir şeyi asletti Hamır Ona bir hüküm verdi haram Sonra gün günümüzde bir tane ero, e, e, e, Sonra Şöyle yapalım 1 4 3 2 o şekilde anlatalım Bir asıl Hamır sonra hükmünü bildirdi Dördüncüsü ney haram oldu Sonra neden haram olduğunu e, Baktık Var mı illeti var Aklı örtme Tamam mı Sonra dedi ki ikincisi Aklı örtme illeti O zaman diyoruz ki bu illet Neyde varsa illet sebep çünkü Allah sebep diyor ki Bak Diyor ki senin Seni dövmemin sebebi şu Bak şimdi Eren abi şöyle bir örnek vereyim Bak çok iyi anlayacağız daha iyi anlayacağız Şimdi evde çocuk yaramazlık yapıyor Bak Yaramazlık yapıyor Ya bu sosyal haşa yaşantıda bile çok açık ve net. Şimdi çocuk evde ya yaramazlık yapıyor. Geliyor mesela bir sürü çeşitli yaramazlıklar yapıyor. İşte tutuyor yastığı atıyor tamam mı işte kül tablayı deviriyor anlatabiliyor muyum ne bileyim işte gidiyor gardı dolabını tekmeliyor bir sürü çeşitli yaramazlık şekilleriyle su döküyor yere. Sen bunların hepsini görünce en son çocuk suyun da döktüğünü görüyorsun mesela. Ama hep yaramazlıkları üst üste binmiş ya. O suyu da gördüğün zaman tepen atıyor. Geliyorsun çocuğu kulağından tutup bir tane tokat atıyorsun oğluna mesela. Diyorsun ki oğluna bak. Seni dövmemin sebebi yaramazlık yaptığından dolayı. Şimdi sen onu en son niçin dövdün? O suyu gördün tamam mı? Bak o suyu gördün. Sinirlendin. Ve sonuçta çocuğa bir şey söyledin. Dövdüğünün sebebini söyledin. Dedin ki bu da seni dövmemin sebebi, yaramazlık sebebi. Şimdi çocuk şöyle yapamaz. Ya babam beni neden dövdü en son? Su döktüğümden dolayı. Kızdı o suyu da görünce kızdı artık. Dövdü. Ben başka bir şey yapsam beni dövmez. Bunu çocuk bile anlamaz. Bak ufak bir çocuk bile anlamaz. Çocuk anlar ki babam şimdi beni dövdü ya. Ben o suyu dökme olayından başka bir iş yapsam, başka bir yaramazlık yapsam. Mesela gitsem işte... Sandalyenin ayağını kırsam veya ne bileyim işte su yerine değil de çay döksem anlatabiliyor musun? Babam beni dövmez demez. Neden? Çünkü babası ona bir sebep söyledi. Sebebi neydi? Yaramazlık. Bu umum. Ha o sebep çocukta bir daha bulunursa o an tamam mı? Yine dayak yiyecek. Yani çocuk kulağa çekildikten sonra gitse mutfağa bir, bir de bardak atsa babası yine dövecek onu. Çünkü babası dedi ki ona senin dayak yememin, yemenin sebebi yaramazlık. Yani bir sebep söyledi. Şimdi Allah da Kur'an'da sebepler söyler. Şimdi Allah Kur'an'a der ki sizin başınıza gelen ellerinizle yaptığınızdan dolayı. Sen şöyle diyemezsin ya e, benim ben ayağımla yaparsam bir şey olmaz. Gözümle yaparsam bir şey olmaz. Çünkü Allah'ın orada söylediği özel bir sebep var. Yani sizin başınıza gelen sizin kendi yaptıklarınızdan dolayı illa el şartı yoktur orada. Yani Allah bazen sebepler söyler. Şimdi bakıyorsun hamurun sebebi de bellidir. Kelime manasında aklı örten madde olduğu var zaten. Heh. O zaman Şimdi bu ak, illeti ne saydık? Aklı örten değil mi? Ama biz şimdi bunu aklı örteni siliyoruz illet olarak Daha ilmi bir şeyini yapıyor Diyoruz ki iskar, iskar a, a, Aklı örten iskar. Tamam mı? Hı. Hamırda ne var? Iskar aklı örten Tamam mı O zaman diyoruz ki burada asıl ne? Hamır Fer ne? Eroin Hüküm ne? Haram. Peki bu eroindeki illet, aklı örtme yani iskar illeti. İlleti de dedik ki iskar. Yani asıl haram. Ee, hükmü şey asıl hamır. Değil mi? Ak e, asıl hamır. Hükmü haram olması. Haram olmasının sebebi haram olmasındaki illet iskar olması kendisinde. Bakıyoruz eroinde var mı bu illet? Var. Aklı örtme. Eroinde var bu iskar illeti. O zaman Eroin neyin hükmünü alıyor? Hamrın hükmünü alıyor. Hamrın hükmü neydi? Haram. O zaman diyoruz ki Eroin haramdır. Kıyasen. Diyorlar ki işte birisi Eşeği ata benzetti. Bilmem ona haram dedi. Bana ne? İlle, hani illet? illeti yakalayamamışı adam bana ne? Değil mi? Kıyasla mı arayacaksın onu yani? Yoksa adamın kıyası kullanamamasında mı arayacaksın? Bana ne yani? Şimdi bak bir tane örnek verelim. Fıkıhta gelecek. Şimdi fıkıh derslerimizi takip edenler de yakında görecek. Bu önümüzdeki 2-3 ders içinde gelecek o mevzu. Mesela bak Hanbelilerden bir örnek verelim. Şimdi Hanbeliler diyorlar ki... Domuz köpeğin kabından yalamak... Nebis Hasanem diyor ya köpeği kabından yalamayı ne yapıyor? Yedi kere biri toprakla, bir rivayette 8 kere biri toprakla olmakla beraber yıkansın. Bir kap düşün şöyle. Köpek yaladığı zaman yıkanıyor. Şimdi, bak şimdi. Şimdi hemen buraya kıyasın hükümlerini sayalım bak. Saymayalım. Önce hanbelliler ne diyor? Diyorlar ki hanbelliler, domuz da diyorlar kaptan yalarsa onu aynı bu köpeğin kabını nasıl yıkıyorsak aynısıyla yıkarız. İşte suyla ve toprakla. Yedi kere yıkarız diyorlar şimdi. Kim diyor bunu? hambeller Ne diyor? diyor çünkü biz domuzu köpeğe kıyas ederiz. Köpek o kadar pis ki domuz da ondan hayli hayli pis. Özellikle Allah özellikle zikletmiş domuzun ne kadar pis olduğunu. Domuzun İslam'da ötünün ne kadar haram olduğu. Yani domuzun başlı başına köpekten çok daha kötü bir şey, bir cürüm olduğu, e, necis bir şey olduğu ortada diyorlar. O yüzden biz diyorlar domuzu da köpeğe kıyas ederiz. O yüzden domuz da yalasa yıkarız diyor. Şimdi ne kıyas yapıyoruz? Şimdi bazı alimler diyorlar ki hayır bu sadece köpeğe has. Kıyas edemezsiniz. O zaman gel bu iki meselemin, iki görüşün kıyas mevzusunu çalıştıralım. Mesela örnek. Hani bu alimler şöyle "Yoksa bizim çalıştıracak ehliyetimiz yok." Çünkü birazdan gelecek kıyasa ancak alimler yapar. Onu da söyleyeceğiz, beyan edeceğiz. Kıyas kıyas kıyas diyoruz ama kıyası biz yapamayız yani. Kıyas ancak alimler yapar. Ve alim derecesine yaklaşmış insanlar yapar. İllet, marife, fıkıh, sürdüğünü bilen, ka kaidelere hakim olan, nasları bilen, Kur'an, hadis bunları bilen. Tamam Şimdi. Bak şimdi. Asıl arayalım. Kıyasının illetini. Asıl ney burada abi? Köpek. Bir yazdık. Köpek hakkında nas gelmiş. Şimdi, köpek. İkinci şey neydi? Fer. fer. Ney burada? İki fer. Domuz. Domuz. Domuz. Şimdi illeti yazmıyorum. Üçüncüsü ne? İllet. Onun altını boş bırak. Dördüncüsü ne? Hüküm. Ne bu? Yıkanmak. 7 kere yıkamak. Yani köpek yalarsa yedi kere yıkayacağım. Şimdi. Diyorlar ki hanbellere diyorlar Şimdi tercih yapmayacağız. Hanbellere mi doğru şey mi? Onu tercih yapmayacağız. Sadece meseleyi beyan edeceğiz. Onu fıkıhta anlatacağız. Takip edenler bizi dinlerler inşallah. Şimdi diyorlar ki han beller. Biz de bunu kıyas ettik. Hemen öbür mesele cevap veriyor. Diyor ki niçin kıyas ediyorsunuz? Aralarındaki illet ne? Hani ara özel bir sebep olacak. Şimdi neden Eren abi yedi kere yıkanılıyor? Allah Resulü köpeğin kabı yedi kere yıkanılır dediği zaman hangi sebebi öne sürüyor? Necesit. Var mı hadiste öyle bir şey? Öyle bir karene. Şimdi necaset pislik olsa abi o zaman her necaseti yedi kere yıkaman lazım. Bak bu illet olmadı şimdi. Evet. Necaset pislik diyemezsin. Değil mi? Bak şimdi. O, şimdi sen necaset dersen buradaki illet kendinle çelişirsin. Neden? O zaman her necaseti yedi kere yıkaman, yedi kere yıkaman lazım. Böyle bir şey de olmaz. Peki o, o yüzden hanbelilere özellikle illet soruyorlar. Diyorlar ki bakın bize net bir illet getireceksiniz. Neden? Allah Resulü yedi kere değildi. Bak bir hiçbir necasette toprağa ekleyin. Ondan sonra o yedi kere yıkayın. Böyle bir lafız yok. Tabii Özellikle köpeğe evet gelmiş. Olmuş. Ha demek ki sebebi bilinmiyor bunun. Bak evet. şer'i olarak acaba neden köpeğin kabı yedi kere bulunuyor? Hiçbir sebep bulamıyorsun. Hemen teslim olacaksın buradan asla. Bak bir illet bulamıyorsun. O yüzden diyorlar ki buradan Hanbeli mezhebine mesela diğer mezhepler. Biz sizden burada özür diliyoruz tabiri caizse. Neden? Çünkü siz burada illeti yakalayamadınız. O zaman bu kıyasun ma'l ma farık veya kıyasun fasit fasit kıyastır çünkü illet yok burada hani Allah Resulü bir sebep söyleseydi şöyle mesela köpek çok pislik yer ve köpek her türlü pisliğe bulaşır bundan dolayı kabını 7 kere yıkayın deseydi biz de köpeğe benzeyen yani böyle çok pislikle bulaşan bütün hayvanları 7 kere yıkardık neden çünkü Allah Resulü sebep söylemişti ama burada bir sebep yok direkt hükmü beyan ediyor Ha günümüzde tıptan getirmişler işte demişler ki e, e, işte köpeğin ağzında özel bir şeyler var maddeler var anca yedi kere topraklı bunlar güzel şeyler bu ayrı ama şimdi biz dini illetini soruyoruz tamam mı? Yani mantıken yaklaşma illetini sor Dini illeti yok burada. O yüzden diyorlar ki hayır sen domuzun kabını yıkarsın temiz gördün mü temizdir. İlla yedi kere topra şart. Anladın mı? Kıyas budur işte abicim bak. Diyor. Şimdi birileri bunu duyduğu zaman diyecek ki, ya biz zaten böyle bir şey inkar etmiyoruz ki. Abi o zaman sen tarih boyunca inkar ettiğin kıyasın bir tarifini yap. Sen, yok ki böyle bir şey. Şimdi adaletsizlik bu. Anladın mı? Diyorlar ki biz de böyle Ya zaten kıyas bu. Sen o zaman yıllar boyunca kime sapık dedin. Yıllar boyunca e, e, hangi alimleri bu şeytanın ameliyle kıyas ettin sen? Şimdi gelelim şeytanın ameliyle bunun üzerine binelim. Erhan abi Bak şimdi. Bak şimdi. Ya kıyasın şartlarından bir tanesi ne? Şey, üzerinde nas olacak? Yani delil bulunacak. Hani birisi dedi ki hüküm asıl. Yani üzerinde nasıl olacak? Şimdi abi. Allah şeytana ne diyor? Secde. secde et. Şeytan ne diyor? Sen beni çamurdan şey beni ateşten onu çamurdan yarattın. Yani Ben, yani ateş çamurdan ene hayrun minhu diyor zaten. Ben ondan daha hayırlıyım. Ve sebebini de söyle şeyden. Değil mi? Sen onu çamurdan yarattın. Beni ateşten yarattım Şimdi şeytanın bu kıssasını tut şimdi aklına abi. Biz diyoruz ki bak, bir fasit kıyas vardır. baktıl kıyas. Bir de şartları yerine, rükünleri yerine gelmiş Sahih kıyas vardır Fasit kıyas nedir biliyor musun abi Nas mukabilinde yapılan kıyas Yani kendisi hakkında bir tane nas var Kendisi hakkında bir tane nas var Sen o nas olduğu halde Zıttına bir şeyi kıyas ediyorsun İşte kıyas fasit budur K Halbuki kıyas Nas olunmadığı yerde yapar Ha şimdi bize de ne diye geçecekler. ya Allah her şeyi beyan etmemiş mi Ee, nasıl olmadığı yer mi olur? Biz de diyoruz ki Allah her şeyi beyan etmiş. Evet ama işte o beyan eden Allah kıyas, kıyasın hükmünü söylemiş. Kıyasla beyan etmiş her şeyi. İşte illetleri var. Yoksa nereden bulacaksın Allah her şeyi haram kılmışsa? Bire bir. Sen bundan ne anlıyorsun? İlla hepsinin ismini mi belirtmiş? Bu, bu ayetten bunu mu anlıyorsun? Kur'an ve sünnet dinin tamamlandığından sen bunu mu anlıyorsun yani? Hani er oyunu o zaman? Hadi bul bakayım bana Kur'an ve sünnetten. Ero oyunu bul hadi bana. Televizyona bakma, çıplak kadına bakman haram oldu bu. Bugün Lübnan'da bir tane şeyh var biliyor musun? Yeni geberdi. Kadına e, televizyon izlemen, çıral çıplak kadına bakman haram, helal, helal olduğunu söylüyordu. Hem de büyük şeylerden ve muhaddis kendisi biliyor musun? Hakikaten muhaddis, ha? hadiste büyük alim. Elbani dahi kendisi için alimdi hadiste. Elbani dahi. Anladım. O adam ne diyordu biliyor musun? Kadına diyor çıral çıplak porno Dergileri, porno filmleri izlemek caiz. Çünkü Resulullah'ın bize belirttiği bizzat kadının zatına bakmaktır. Aynaya bakmak, cama, fotoğrafa, görüntüye bakmak değil yani. Böyle o şeyin görüntüsüne bakmak değil. Ama adam samimi. Davasında samimi, Açık açık söylüyor bunu. Fetvalarında açık açık söylüyor. Hani birilerine söyleyip de diğerlerinden gizlemiyor. Kendi kadın cemaati bile biliyordu onu yani. Ve buna benzer bir sürü şaz görüşleri var o sapan. Ama bunlar dürüst şimdi. Kendi davalarında. Sapık adam. Ama dürüst. Sapın da dürüst olur yani. Olmaz mı abi? Sapıktır adam. Görüş sapık. Biz diyoruz ki sen dinin tamamlanmasından ne anlıyorsun? Hani din tamamlanması eroyunu getir abi. Edecek ki abi işte eroin işte çok zararlı bir madde değil mi? Aklı örtmüyor mu? Ya işte diyoruz bunun ismi Kıyas. O kıyas değil. Kıyas değilse yap bakayım bana bak kıyasın tarifini. hangi Neymiş o kıyas? Bilmiyordu. O kıyasın tarifini bilmiyorsun musun? Ha, daha demin söyledim bak. Ediyeni dinleyen kardeşler demin söyledim. Bir zihninize sorun bakalım. Bilmiyordunuz kıyasın tarifini. Bunu inkar etmeyin. Çünkü hiçbir zaman bu kıyası kabul eden alimler acaba kıyasını nasıl tarif etmiş? Bakmadınız hakkıyla. Özel araştırmadınız. İnmediniz. Adaletsizce yaklaştınız. Ha, o zaman Nas mukabilinde yapılan kıyasa denir. Adam diyor ki ya bugün dininizi e, Kemal'e erdiğim kıyasa ne gerek var? Ya i̇şte o di, Kemal'e eren din din bize kıyasa irşad ediyor işte. Bunu anlamıyor insanlar. Adam diyor ki dinini Kemal'e dedim kıyasa ne gerek var? İşte ya abicim zaten o Kemal'e eren din bize kıyasa irşad ettiği için zaten ben kıyasa alıyorum. İşte bu Kamil dinden ben alıyorum bu anlıyorum kıyasa. Beni kıyasa yetiyor. Adam anladın mı abi, abi bu ince noktayı? Yani o zaman Dinin kemali ermesini iyi lazım. Bak bazen Şeyh İbn-i e, e, e, Uthiyemir'in dediği gibi. Mesela Şar-ül dediği gibi. Diyor ki şeriat hakimdir. Yani Allah'ın şeriatı hakimdir, hikmetlidir. Sana bazı illetler serdeder diyor. Senin önüne bazı illetler koyar diyor. Ve o illetlerin hükmü başka bir yerde bulunursa o başka bir şey de onun hükmünü alır. Yani o fert doğasının hükmünü alır diye Çünkü bizim şeriatımız o kadar hakimdir ki illa böyle tek tek nasıl söyleseydi her şey var ya katliam olurdu ya. Yani milyonlarca ayet olurdu. Milyarlarca yüz milyarlarca hadis olurdu. Sonu gelmezdi ya. Anladın mı? Sonu gelmezdi. Ve insanlar boğulurdu. Hiçbir mevzunun içinden çıkamazdı. Bu kadar çok fazla hadis olmamasına rağmen bu kadar itilaf olmuş. Bir de milyonlarca ayet hadis olduğunu düşünsen katliam olurdu ya ümmet arasında. Şeriatın sen dinin tamamlanmasından neyi bahsediyorsun? Din tahkimdir. Sana bazı hikmetli illetler getirir, önüne şerer. Sen o illetlere bakarsın, ilim ehliysen tabii. Bakarsın o illetlere, o illetin varlığına ve yokluğuna göre hüküm kazanır. O yüzden fıkıhta kayda koymuşlardır alimler. Bu kaydeyi de İbn-i sık sık zikreder. El-hukumu yedûru ma'a illetihi vücuden ve ademen. İşte bu, kıyas budur. Hüküm illetiyle beraber var veya yoktur. Yani bir tarafta illet varsa o zaman hüküm var olur. Kaldırsın. Yani bu tam olarak kıyaslı, bu tarafı değildir ama hani kıyastan da bunda bir parça vardır. Hüküm varsa, şey illet varsa hüküm vardır. İllet kalkarsa hüküm kalkar. Subabında mı? Subabında da anlatmıştık. Fıkıh derslerinde. O yüzden abi yani biz hangi mantıkla bugüne kadar reddedik? Hangi ilimle, hangi kaydıyla? Ya biz sağda solda o kadar insanlara kızıyoruz, sofilere kızıyoruz, savçılara kızıyoruz. Ya siz hiç dininize bakmıyorsunuz, hiç delilinize bakmıyorsunuz, hiç alimleriniz ne demiş bakmıyorsunuz. Ya biz bakıyor muyuz abi? O kadar görüyoruz İbni Teymiye boğazını patlatıyor, İbni Hüseyin boğazını patlatıyor tabiri caizse. Elbaniler, binbazlar bunların hepsini kıyası kabul etmiyor. Bunlar hepsi keriz miydi ya? Bunların hiçbiri dinden anlamadı. Ya abi biz daha doğmadan Şeyh Elbani Rahimeoğlu'ya... Bizim şu an ama ettiğimiz hadisleri tahkik etmişti. Biz de adamımızın karnındaydık ya. Böyle insanlar bunlar. Bunlar hiç mi dini anlayamadı. Bu kadar alim geldi geçti İbni Hüseyin'in. Ya bak İbni Kayyım kaç cilt kitap yazıyor kıyasın hüccet olduğuna da. İlham-ül ilk 2-3 cildini sırf kıyasın ispatına ayırmış adam ya. Şeyh-i İbni Teymiye, İbni Kesir, İmam Zehebi, İbni Hacer, İmam Suyuti, Elvani, Bimbaz, Huseymin, Fevzan, Şeyh Abad, Şeyh Muhammed Muhtar, Şenqiti, Şeyh Abdülkerim il Khudeir, Şeyh Yusuf el Ghafiz. Yani bu kadar alim gelmiş, geçmiş. Şeyh Kurtubi, Tahavi, Taberi, Imam Mugaylatay, Bu kadar alim gelmiş, geçmiş tarih boyunca usul yazmışlar, kaideler koymuşlar. Namazlarının, namazların şartları vardır demişler, rükünleri vardır demişler, müstahapları vardır, mendupları vardır, mekruhları vardır demişler. Ahkamul hamse vardır demişler. Haram, helal, müstahap, mekruh bunları söylemişler. Yani bunlar hiç mi dinden anlamamış abi Ya Kur'an'ın sünneti bizim günümüze gelmesine vesile olmuş mu Elden ele gelmiş Bunların hepsi hafız bunların hepsi allame Biz daha doğmadan adamlar Kur'an'ı ezbere biliyordu Adamlar bu işe hayatını verdiler Alimlerin dizini dibinde okudular Ve bunlar bize nasihat ediyorlar ya Bunlar bizim Abi biz bunları almayacaksak Biz bu alimlerimizin peşinden gitmeyeceksek Bunların isimlerini ezberlemeyeceksek Kitaplarını takip etmeyeceksek Koyduğu usulleri almayacaksak Biz niçin kendimize Selefi diyoruz abi? Ki maalesef bugün karşı çıkan da var. yani Ne gerek var diyor şimdi Selefi dememize. Müslüman diye yeter. Bir noktada doğru ama işte bu söylediğin kadar pis bir şey değil yani. Bu kadar da pislik olunmaz ama. Yani bu böyle doğru değil. Yani doğru bir noktada payı var doğru. Yani Müslüman ismi varken o ayrı bir mevzu ama kimse Selef denmeye engel olamaz. Ve engel olmak da batıl. Diyeceksin abi Selefiyim bu kadar. Şey, geldi, evet, Bak Şeyh Elbani Rahimahullah'a, hep selef, selef, selef, selef ismini kullanıyor, hep, hep selef ismini kullanıyor, niçin selefe tabi oluruz niçin selefe tabi oluruz hep söylüyor, hep selefin fehmini gündeme getiriyor, hep selefin fehmini gündeme getiriyor. Ama biz maalesef abi yani biz işin neresindeyiz? Abi daha Kur'an'dan yani... Abi Kur'an'dan baktığımız zaman ezberimiz yok. Baktığımız zaman ne kadar hadis ezbere biliyoruz. Usul okumamışız. Ya burada fıkıh usulü denen bir şeyler var. Alimler bunları... Ya bunu ilk yaz, yapan Selef döneminden başlıyor Fıkıh usulü ya İlk başlayan İmam Şafi Yani bunlar bu kadar mı cahildi ya Fıkıh usulü yazdılar Fıkıh yazdılar El-Ummu yazdı Kur'an sünnet açık değil miydi Ne gereği vardı İmam Şafi tuttu El-Ummu yazdı Ya Risale'nin ne gereği var Risale'yi yazdığı Fıkıh usulü mü vardı ya Allah Resulü zamanında böyle diyor bugün insanlar ya Yani bu Ya İbn-i her altı ayda bir ezberinden şey her ay pardon her ayda bir diyorum. Her ay ezberinden kütüb-i tekrar ederdi. Her ay. Bitirirdi. Yani her ay kütüb-i sitteyi okuyor baştan sona ama ezberinden. Oturuyor gözlerini kapatıyor böyle. Tekrar ediyor. Her ay. Böyle bir insandı abi. Bunlar yani bu kadar nasları biliyorlardı. Bunlar. Hüccet mi bu insanlar diyorlar bir de ya. Hiç utanmadan ya sonra biz bu alimleri takıyoruz diyorlar yani. abi o alimler hüccet değilse var ya sen hiç hüccet değilsin. senin iğrabda mahalin yok yani sen ne müptedasın ne kabersin ne harfecersin ne mecurusun hiçbir şey değilsin sen yani senin iğrabda mahalin yok yani hele be sen namaz kıl bakalım ne kadar doğru namaz kılıyorsun ne kadar Kur'an'ı okuyabiliyorsun doğru düzgün. vallahi nice insanlar tanıyorum ben böyle düşünen bırak Kur'an'dan ezberi Bir sürü daha içlerinde Kur'an'ı yüzünden okuyamayanlar var hala. Bak bunları abi bir noktada ayıp değil. Olabilir. Mesela ben Yılmaz Şahin olarak var ya bak Eren abi şunu bir kere beyan edeyim. Eğer tevazudan veya başka bir sebepten dolayı söylüyorsam Allah beni bu yolda muvaffak kılmasın. Tamam mı abi? Bak, Allah beni bu yolda muvaffak kılmasın. Bak, cehaletimin o kadar farkındayım ki. Yemin ediyorum, vallahi billahi. Bak, Arapça ilminde yüzde sıfıra yakınım. Bak, tevazu olsun diye söylemiyorum. Yüzde sıfıra yakınım. Fıkıhta aynı, tefsirde aynı, hadis usulünde aynı, fıkıh usulünde aynı. Tamam, siyerde aynı. Aklına hangi ilim dalı gelirse, yüzde sıfıra yakınım. Arapçadaki zayıflığımın ne kadar olduğunu çok çok iyi biliyorum. Fıkıhta ne kadar zayıf olduğumu çok iyi biliyorum. Akidide ne kadar zayıf olduğumu çok iyi biliyorum. Tefsirde keza hangi ilim dalı istisnasız. Ama ben çok huzurluyum biliyor musun abi? Çünkü benim meselelerde sıkıştığım zaman hemen cevabını bulabileceğim bir selefim var benim. Hemen böyle müracaat edebileceğim, sarılacağım böyle. Elini ayağını öpeceğim alimlerim var yani. Tabi olduğum. Gerek yaşayan gerek ölmüş. Başıma bir şey geldiğinde bir şüphe geldiğinde bir bidat elinden. Tamam mı? Hemen böyle so so soruyu sor soracağım. Şeyh elini ayağını öpeyim böyle. O mis kokan ellerini ayaklarını öpeceğim alimlerim var yani. Bunun farkındayım. İşte bu bana yeter. İşte bu noktada Türkiye'nin en büyük alemi İlmaz Şahin'dir. Neden? Çünkü Yılmaz Şahin'in arkasında bir selef var. O yüzden Türkiye'deki en büyük alim kimmiş? Yılmaz Şahin. Çünkü neden? Yılmaz Şahin'in arkasında bir selef var. Çünkü neden? Sen Yılmaz Şahin'e sorduğun zaman Yılmaz Şahin bir Elbani olacaktır onun. Yılmaz Şahin o an bir Useymin olacaktır. Bir İbni Teymi olacaktır. Neden? Çünkü Yılmaz Şahin çok cahil olduğu için sana fetva veremeyecek. Bile, bile, bilemeyecek o soruyu ne yapacak Emin Hocayın? Gidecek hemen onların fehmine müracaat edecek. Şöylecek ki Binbaz böyle demiştir. Usen böyle demiştir. Elbani böyle demiştir. O yüzden Allah hamdolsun ki ben dünyanın en büyük alimiyim. Ama Allah hamdolsun ki ben dünyanın en cahil insanları arasında yer aldığımı da çok iyi biliyorum yani. Bütün mevzu burada işti. Antabilir mi abi kasım buradan anladım ya ne kastettiğini? He. İşte İşte ben bunun huzurunu yaşıyorum. O yüzden Allah'ım da olsun, Hangi şüphe gelmişse gelsin bilat eğilimde. En fazla e, e, kalacağım e, içinde iki gündür. Üçüncü gün onun sorusunu bir şekilde bulacağımdır. İnşallah. Bir gideceğim kütüphaneme bakacağım. Bilgisayardan araştıracağım. Bir şeyhimi arayacağım, soracağım. Daha dün Allah şahit var ya yani ne kadar sevindim biliyorum Meral abi. Her onu unutamıyorum yani. Bir telefon geldi yemin ediyorum. Dün saat böyle 11 bir, buçuk gibi falandı yanlış hatırlamıyorsam. Bir telefon geldi bir baktım Abdülharik Nakulu şeyhim beni arıyor yani. Ya nasıl bak düşünsene değer vermiş bana beni arıyor. Keyfe Harika Yılmaz diye bir ses çıktı dedim Allahu Ekber. Bir de kendi numarasından aramıyor beni tamam mı? Başka bir numaradan arıyor beni ben bilmiyorum şimdi şeyhim. Dedim ki yurt dışından bir telefon, Sulh'tan baş veya başka bir yerden bir arkadaşım. Çünkü numarası yabancı belli. Bir baktım şeyh. Allah'a kadar ya ne yapıyorsun ne ediyorsun diyor, nasılsın diye. Yani ne kadar sevindim. Yani düşün abi yani böyle yani huzur bulacağım insanlar var yani. Başım sıkıştığında hemen arardım, ararım ben onu bir mevzuda. Özellikle Fıkıh dersi gördüğüm kişi Abdülhalik neydi? Mesela. Böyle işte. Ama biz bu kadar alimlerden uzak, elimden uzak iç Allah alem bu 3 ders olacak herhalde böyle dersler bunlar. Ders. Evet. O yüzden bu biraz daha Şey babında olsun Nasihat babında olsun meseller yine gideriz inşallah O yüzden abi Yani dediğim gibi Bilmiyorum Bir kere bak e, En büyük şey nedir biliyor musun Allah'ın mesela kişiye Mesela ilimde dinde muvaffak Olmayı isteyen kişiye En büyük Allah'ın nimetlerinden Bir tanesi de abi şudur Eğer kişi cahil olduğunun farkına varırsa, cahil olduğunu kabul ederse ve bilmediğini bilirse işte en büyük nimette o zaman muvaffak eğer. Neden? Çünkü kişi bilmediğini bilmediği zaman nasılsa ben biliyorum diyecektir. Ve meselelerin üzerine gitmeyecek. Sen bildiğin meseleyi okur musun bir daha? E şimdi Çağrı'nın tablosunu ez ezbere biliyorsun. Der misin ben bir daha başlayayım mı? Yok başlayayım. Biliyorsun ezbere. Yani Başka bir şey öğrenirsin. Evet. Değil mi? Ama bilmediğini bilirsen çaba gösterirsin. Evet. İşte bu da böyledir. İnsan bir kere cahil olduğunu kabul edecek. Ben kendi nefsim için söyleyeyim ya. Ben ne kadar Kur'an'dan ezbere biliyorum? Ne kadar Arapça ilmim var? Kaç tane beyt ezbere biliyorum ben Arap ilmim var? Kaç tane şiir ezbere biliyorum? Kaç kıta biliyorum? Toplasan kaç tane çıkacak yani Ne kadar Kur'an'dan ezber çıkacak, hadisten ezber çıkacak. Ya Allah için sen kendi gözünle şahit olasın her abi. Bazen burada nasıl okuduğumuz zaman, Arapça bir ayet söylediğimiz zaman veya bir hadisin veya bir tercüme yaptığımız zaman kekeliyerek yapıyoruz. Ben kekeliyerek yapıyorum ya. Takılıyorum bazen. O, o bir cümlede 50 yerde takılıyorum abi. Bu din şimdi bana mı kaldı yani? Yılmaz Şahin'e mi kaldı bu din? Bana kaldıysa helak oluruz yani. Bu din var ya, eğer bana kaldıysa Hani tabiri caizse şimdi hani birilerinin gözüyle sanki bir tek ben üstlenmiş mi ya bu daveti? Bu batım daveti. Yani bu din bana kalmışsa o zaman helak olur bu din. Benimle farkım kalır o zaman e, karşı çıktığım fikirden. Eğer bu dinin alimliğini ben yapacaksam diye Tek kalsa bana ben bir sürü işte aynı şey hadisine dahil olurum yani. İşte alimler gidecek peşine cahil ca, alimler gidecek yerine cahiller gelecek. Bu olur. Am Allah'ın da olsun dediğim gibi. Bizim arkamızda selef olduğu için haddimizi de bildiğimiz için belki zaman zaman yanlış fetva veririz. Yani verirken yani fetva yanlış anlayıp na yanlış nakletmiş oluruz. Bunu da söyledi yan döneriz. Bundan hiçbir şey hiç hiçbir çok rahatım bundan. Türkiye'deki namaz şeklini değiştiren en çok insan belki benimdir bunu da çok huzurlu rahat bir şekilde yapıyorum yani. Neden? Çünkü ümmetin bu tip fıkıhtaki bu tip ihtilaflarının bizim için bir rahmet olduğunun izrakına vardığım için rahmetten rahmete göç ediyoruz. Hmm. Rahmetten rahmete göç ediyoruz. Yani. O yüzden rahmetten rahmete göç eden de bir sıkıntı olur mu kalbinde? Olmaz. Ferahlık olur. Zaten biliyor musun? Ferahlık olur. Ne kadar olur ders belli dakika devam. Evet. Şu kıyasın mahiyetini anladık mı abi bu şekilde? Şimdi şunu da beyan edelim. Bir kere kıyası alimler yapar. Kıyası alimler yapar. Bunu da bunu da beyan edelim ya. Hani biz kıyas vardır, vardır, vardır diyoruz. Ha bu demek değil. Tamam kıyası var. Hemen sen bir hadis gördün. İçinde bir hüküm var. E o başka bir şeyde de var. E tamam o zaman bu bunu hamledildi. Bunu yapamayız böyle. Bu bu cehaletin eseri olur. Tamam Çünkü eee iyi bir ilim ister kıyas yapabilmek için. Usul okumak ister. Ki biz bu nehle değiliz yani. Şunu da beyan etmek istiyorum abi. Yani dün de söyledim bizim kişisel bir sorunumuz yok belirliyle. Allah şah kişisel sorunumuz olsa var ya. Bak ben var ya Çok rahat özür dileyebilen bir insanım o, o huyumu çok iyi biliyorum Çok rahat özür dileyebilen bir insanım Birine karşı bir hata yaparım Ondan çok uzak durmaya karar verdiğim halde bile Mesajla bile olsa En azından tutarım yine özür dilerim bir şekilde Yani bunu çok rahat yapabilen bir insanım Allah'ım da olsun Neden abi? Kibir yapmayacaksın, gurur yapmayacaksın Tamam mı? Haksızsan Gideceğim bunu beyan edeceğim Bak benim böyle bir sorunum yok Benim derdim abi din derdi. Yani din der öyle olmak zorunda zaten. Ben buna buz ediyorum. Abi ya bugün insanlar var ya bu zahirlik mantığı yüzünden kafir olanlar oldu ya. Şimdi gelin abi şuna bir cevap verelim önce. Biz insanlara Bukhari Müslüm okuyun demekle. Dininizi buradan direkt öğrenin demekle. İşte kıyası inkar ettirmekle. Fehmud Selef ile Selef'i ayırtmakla. Kimi sapıtmışız diyorlar şimdi değil mi abi Bak abi bugün Türkiye'deki Çıkan tekfircilerin %99.9'u Zahiri mantığından dolayı tekfirci olmuştur Al örnek binlerce kişi Hepsi ne diyorlar biliyor musun abi Ya Ebu Bekir kesmemiş mi Ömer asmamış mı Allah Kur'an'da böyle demiyor mu Resul Sünnet'te böyle demiyor mu Bak abi hepsinin kendine göre bütün meselelere tek tek delil getiriyor bu insanlar. Biz insanların zahirine hükmetmeyecek miyiz diyor. Evet diyoruz biz de. E bak o zaman zahirine hükmedelim bunlar meclise girerken bilmem şu şu şu kanunlara yemin ediyorlar. O, o da küfür değil mi demokrasiye yemin etmek? Evet küfür. E o zaman biz de zahirine hükmedeceğiz. Bana ne kalpten ne düşünmüş diyecek adam tekfir ediyor. Birisi diyor ki yok Allah'ın devriyle hükümetmeyenler kafirlerin ta kendisidir. Tekfir ediyor. Sen diyorsun ki İbn Abbas'ın onun, onun hakkında hadis var. Kufrün dune küfür küçük küfürdür. Bana ne diyor İbn Abbas'tan hüccet mi? Hani sahabenin tek başına görüşü hüccet değil diyor bu sefer sana. Sen diyorsun ki İbn Abbas Kur'an tercümanı olsun hiç hata yapamaz mı Çıkıyor için içinden kendine göre misalim. Yani bunların hepsi delil getirmiyorlar mı abi? Bak. Ben ben bazı insanlar biliyorum biliyorum abi Tek başına bunlar Kur'an sünneti okudu okudular okudular Bak bunları Sika güvendiğim insanlardan naklediyorum Adamın kavası karışıyor işin içinden çıkamıyor e Çünkü adam hiç fedafin fehmine dönmemiyor Nasıl anlatmış Diyor ki abi bu kadar ihtilaf bu kadar hilaf olur mu ya Bu dinde hiçbir şeyin içinden çıkamadım ben ya Tutuyor adamın sonunda Ateistlerle tanışıyor Onlar da bir kafasını karıştırıyor Zaten adam bunalında Tutuyor şu an kafir o kişi Böyle bir insan var biliyorum şu an ateist Mürted Halbuki bu adam, etrafında Selef'in fehmine yapışmış insanları tanısaydı, onları o işgalden kurtaracak cevapları verseydi, değil mi? Daha farklı olabilirdi. Bak keşke'de, keşke'den bahsetmiyorum o hadiste yasaklanan olayı. Hani genel olayın mantığını beyan etme bağımında söylüyorum. Bunu bir kere anlayalım. Böyle. Biz kimi saptırmışız diyorlar ya. Abi işte beni saptırmışsınız. Hani ben sizin aranızdaydım mesela. Bak demek ki hani onlara göre sapıkmışım. Al örnek Yılmaz Şahin mesela. Evet. Demek ki örnek veriliyormuş bak. Demek ki beni sapıtmışsınız abi. <gülüyor> Yok değil mi abi? Nice insanlar var şimdi. O görüşten ayrılanı. Bunlar sapıttı sizin mantığınıza göre. Ve nice insanlar var. Ve ben bunları... Birkaç kişinin ağzından da duydum yani. Adam mesela şu an hadis inkarısı olmuş. Hadislerin içinden çıkamamış. Bu çelişki görmüş hepsini. Birçok mevzuyu. işin içinden çıkamamış. Selemin fehmine dönememiş. Adam demiş ki ya böyle şey mi olur? Şu an adam hadis inkarısı. Ve on, onlar, o arkadaşlar da bir kısmı da tanıyorlar bu kişiyi. Çünkü zamanında kendi ağzlarından duydum ben bunu. Sapıttığımız örnek ver. Da abi mesele daha açık örnek verelim. Bak ne kadar sapıtmışlar bazı kişiler. Görelim şimdi. Fakat Unutmayın ki derste 3. bir derste olacak inşallah. Yarınki derste evet. şey pazar günkü derste son o zaman yapacağız. Pazar günkü derste sen buna devam edeceğiz derse de. Yok yazmana gerek yok. Özellikle şeyi anlatacağız. Ben Kıyasını inkar etmekle, on, onu çok güzel anlattık, cevaplar da verdik de, evet. özel bir nokta var, onlara böyle e, Daha çok böyle haram hüccet mi? olacak yok Ben kıyasını inkar etmekle, he, dinden neyi haram neyi helal kılıyorum sorusunun yanlış bir soru olduğunu evet. Onu onu özellikle kırmızı kalemle yazın evet. tamam. Bak şimdi orada nasıl bir batıllık ortaya çıkıyor O görülecek inşallah Tamam bak şimdi abi diyorlar ki Bak buradan bir baş Evet Bak şimdi burada bir başlık var Başlık atmışım ben buna tamam mı abi Öncelikle şunu söyleyeyim Mesela Haşr Aklıma gelmişken Haşr suresi 2. ayet diyor ki Allah Kıyas edin, akıl sahipleri. Ne yapsas bu ayeti? فَاَتَبِرُوا يَا عُلِ الْاَلْبَابِ اِي اَتِبَارِدٍ يَا عُلِ الْاَلْبَابِ اِي ne demek biliyor musun? Şimdi meallerde nasıl geçer biliyor musun? İbret alın, ey akıl sahipleri. Bu doğru bir tercüme. Ama ibret alın, el, el akıl, ey akıl sahipleri, kıyas edin, ey akıl sahipleri demektir. Neden? Bak şimdi abi, Allah bize bu kitabı Hangi dille hitap ediyor? Arapçayla. Bak alimler bu ayeti delil getirirler. Şimdi geçen birisine bu delili söylemiştim. Bana tahrif ediyorsun dedi. Kendisi de Arapça bilen birisi vs. Tahrif ediyorsun dedi. Sonra yaklaşık yarım saat, bir saat sonra o kişi, aynı kişi bana döndü. Tamam yani biz bununla sanal yolda konuşuyoruz. Döndü. Bu arada gitmiş tefsirlere bakmış. Benden özür diledi. Dedi ki sen tarif yaptığını söyledim. Senden özür diliyorum. Çünkü baktım ki öyle diyen alimler var. Tefsirleri. Hatta muasırdan da bakmış. Şimdi fe'te bir rüya evrel ber el alimler. Yani bunun aslında dön abera. Tamam mı? Ne demektir biliyor musun abi? Karşı tarafa bakıp ondaki bir şeyi anlayıp kendinde de o var mı diye aynı illet var mı diye bakıp kendi halini onun haline kıyas etmenin ismidir. Ama buna güzel bir Türkçe ile ibret alın diyoruz biz. Tamam mı? O yüzden bazı alimler ne diyor biliyor musun? فَاتَبِرُوا يَا اُلِلْا الْبَابَ Diyorlar ki اَيْ قِيْسُوا يَا اُلِلْا الْبَابِ Ey Yani kıyas edin, اَيْ akıl sahipleri Çünkü bak şimdi ibret kelimesini Türkçe'de okusan Biraz yakalarsın onu Şimdi ibret almak ne demek? Karşı tarafa bakarsın Değil mi? Orada bir durum Vakı oluyor, bir olay Vakı oluyor ve sen o olayı ne yapıyorsun, tasavvur ediyorsun. Tasavvur ettikten sonra kendi haline ne yapıyorsun bunu, vuruyorsun, ölçüyorsun, ondan i̇tibar kendine de. bir şey, kıyas yani bu, ondan kendine bir pay çıkarıyorsun, işte kıyas bu. Biz buna ne diyoruz? İbret alın diyoruz, güzel bir Türkçe ile. Evet. Faa'teburuyen. Sözlükleri de bak, ıytibara ibret almak demek, itibar almak demek. Evet. Ama Mesihinin, kelimenin ince ilmi tahkikine in el bir şey vesaire böyle açıklarlar alimler. Usul kitaplarına dünün üstüne görülür. Tamam. Bunu da beyan etmiş olayım. Hazır. Ama dedim bak biz bu derste kıyasın hüccet oluna dair delilleri serdetme adına söylemedik. Yoksa o kadar çok delil sayırız ki vallahi alimler kitap yazmışlar. Bak böyle yüzlerce delil saymışlar kıyasın hüccetini. Demin örnek verdiğim gibi İbn-i Kayymi elhamın muvakkayına dönüp bakılabilir kaç cildini adam ayırmış ya sırf kıyasının ücretini ve yüzlerce yani sahabelerden yüzlerce görüşler onlarca iştahatlar var hep kıyaslı kıyaslı yapılan tamam mı aklıma gelmişken de söyleyeyim şimdi diyorlar ki abi biz kimi sapıttık veya nasıl sapıtır bu insanlar bunu okurken sapıtıyorlar abi işte değil mi evet. bak Bukhari Müslüm okuy okuyup da kafir olanlar var Bukhari Müslüm meal okuyup da. Bukhari Müslüm meal okuyup da mürciye olanlar var, harici olanlar var. Ama biz bunu mealde mi arayacağız? Yoksa Bukhari Müslüm'ün kendisinde mi arayacağız? Yok. Bunlar dinin kendisi zaten ya. Bizim başımızın tacı bu kitaplar, bu eserler. Ama onları işte Selef'in fehmine döndürmeden okuyorsun. E biz sapıtmadık ya, sen sapıtmadın. Sen misin öyle şey yani? Sen sapıtmamış olabilirsin. Ben şimdi sapıtanın örnek verdim lafı şimdi mecradan çıkarmayacaksın. Aa, lafı mecradan çıkıyor. Sen sabit mısın? Belki de sen sabit modun zannediyorsun. Şimdi ona da birazdan örnek vereceksem. O ne olacak bu sefer? Bu sefer ikinci kez elinde patlayacak mı o? Diyorlar ki şimdi. Bak, bunlara soru soruyoruz. Yanlış ara anlamayan abi. Özellikle bunu sana sorayım ki sen an, şey ol diye. Ya, tamam mı abi? Bak şimdi. Sen bundan yıllar önce Kur'an-ı Kerim mealini baştan sona okudun mu? Evet. Okudum. Peki Allah onlarla alay eder. Ayetini hiç okudun mu? Evet. Allah onlarla alay eder. İşte i̇stihza. o. İstihzaa yani. Evet. Tamam? Vallahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tugyanihim ya'mhum. Allah onlarla istihza eder ve müddetim fi tugyanihim ya'melun. Onlar şey içinde müddet verir. Onlar böyle bocalarlar. Tıgyanların evet. e, sapkınlıkların içinde. Evet. İster istemez sen bunu okuduğun zaman zihninde bir şey tasavvur etti bir mana. Evet. Güzel. Bunu hakkında tut şunu abi. Tamam. Peki sen Allah'ın isti, istiva eder ona da onu da okudun. Bunda da bir şekilde inandın. Allah gelir Bunu da okurun değil mi? Bunları da okudun. Peki sen Allah gelir ayetini okuduğunda iman ettin mi direkt Allah'ın geleceğine? Ya ettin. Peki istiva? Sınav? İstiva sana da iman ettin. ettin değil mi? Heh. Okudun bunları, olduğu gibi iman ettin. Dedin ki bak Allah gelirim diyor, tamam Allah'ın gelme sıfatı var. Allah istiva ederim diyor, istiva sıfatı var. Peki Allah alay eder diyor. Allah sana şu an soru soruyorum abi. Sen şu an veya o zaman... Allah'a alay etme sıfatı veriyor musun? Vermiyor musun? Ha, Bilmiyorum dedin. Güzel. Güzel bir cevap ama... ...bir şekilde zihnin ister istemez... ...kalbin bir şeye iman etmek zorunda olan. İman etti. O şekilde anladı kalbin seni. Ya evet alay eder dedin... ...ya da etmez. Şimdi alay etmez der... ...bilmiyorum dedin. Şimdi ben sana o zaman... ...derim ki abi bu lafın senin... ...küfre götürebilecek bir laf. Çünkü neden... Allah kendine istiva ediyorum dediğinde neden onu aldın da alay ettiğini almadın şimdi. Veya hayır ben Allah alay etmez dediğim zaman ben de bu sefer sana şöyle aktım. Sen Allah'ın sıfatını iptal ettin. Allah'ın alay etmesi bizim alay etmemize benzemez ki diyeceksin diyeceğim şimdi. Şimdi anladın mı abi bak insanlar nasıl böyle farkına varmadan küfür veya küfre böyle götürecek şeylere inanıyorlar Bunlar okudukları zaman yani. Yani ne okuduğunu bilmiyor adam. Hüccet var üzerinde ama bilmiyor. Birileri ya evet Allah'a alay sıfatı verilir Birilerine göre verilmez Sen Allah'a tuzak kurma sıfatını okumadın mı abi? Allah onlara tuzak kurar Nasıl inandın lan hiç kalbinden Evet Allah tuzak kurar mı Var mı bu sıfatı İşte bunların böyle bu mevzuların Hepsi tek tek ellerinde patlıyor bunların. Çünkü bunların en kablidesi bile bunların cevabını bilmiyor Ha yavaş yavaş din dinliyorlar Birilerini şimdi kitaplar basılıyor Yavaş yavaş öğreniyorlar En alimleri bile bunların öğreniyor onlar. O bile yavaş yavaş öğreniyor şu an. Düzeltiyor o kendini o ayrı bir mevzu. Ama şimdi bu biraz şundan bir 5 sene öncesine bir dön yani. Bu mevzular hepsi böyle tek tek ellerinde patladı, patladı bunların bugün. Çünkü neden? O gün hiç gündeme bile getirmediler onlar. Çünkü bilmiyorlardı ne diyeceklerini. Ama ister istemez kalplerinde evet onun sıfatıdır veya değildir şekilde bir iman oluşmak zorunda. Allah'a gelir sıfatını okuduğun zaman lap diye aldın. İstiva sıfatını geldi hop diye aldın Allah istiza eder diyor ne yapacağız şimdi Allah bir ayette biz sizi unuttuk diyor Bir ayette Allah unutmaz diyor ne yapacağız şimdi O yüzden şu bir insan şöyle şöyle çıkar şöyle dese ne yapacağız yani Allah'ın unutma sıfatı vardır ve unutmama sıfatı vardır Unutma sıfatı bizim unutmamız gibi değildir Unutmama sıfatı da bizim unutmama sıfatımız gibi değildir Bak adam çıkar işin içinden Böyle diyecek miyiz Böyle dersen zaten bir kere sapatırsın. ayrı bir mevzu da. Ama niçin demeyelim ki dese bir insan. Bunların hepsi elinde patlar adamın. Hı? Biz mal okuyarak kimlere... Bak görüyor musun? Küfür şirk lafızları veya küfür şirk olmasa da tevhidli isim sıfat meselelerden ne kadar uzak durulduğu, ne kadar bilinçsiz okunduğu halde ne kadar anlaşılmadığı çıkıyor değil mi ortaya? Ya bunlar böyle bütün bu mevzular adamın elinde patlar. Selefin fehmine dönmez. Anlayamaz. Ama şimdi sorsam biz biliyoruz derler. abi Biliyorsun. Yılmaz Şahin'in vesilesiyle, başka bir sarı çizmeni Mehmet Ağ'ın vesilesiyle biliyorsun. Ne bileceksin? Öyle bileceksin. Neden? Çünkü birileri tutuyor bu Selefin fehmini getiriyor Türkiye'ye koyuyor. Bu Selefin fehminden uzak duranlar da böyle dışarıdan çaktırmadan böyle otlanmaya başlıyorlar yani bu hükümden çaktırmadan ondan sonra da sanki onları Kur'an sünnetten kendileri bizzat anlamışlar gibi insanların önüne seriyorlar Şimdi ya bak pratik akide çıktı dünya kadar insan akidenin habersiz olduğunu anladı bir kitap ya böyle bir basit kitap pratik akide kitabı dünya kadar mevzudanin habersiz olduğunu gördü insan kabul etmezler ama buna şöyle sen kabul etmezler biz biliyorduk derler ya yani. Öyle yani. Biz biliyorduk derler. Mevzudanin hepsini biliyorduk yani. Daha da örnek vereceğiz. Bir sürü örnek vereceğiz. Evet. Biz şu hadisi hiç okumadık mı abi? İnnallaha kale. E, kutsi hadis. Men adali veliyen fe kad bil bilharp. وَمَا تَرَدَّتُوا عَنْ شَيْءٍ اَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّد۪ي اَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ Diyor ki yani her kim benim bir velime düşmanlık ederse ben de ona savaş ilan ederim diyor Allah Azze Bak şimdi. Ben yapmasını dilediğim hiçbir şey hakkında müminin ölümü karşısındaki tereddüdüm gibi tereddüt etmedim diyor Allah. Bunları okuyoruz değil mi? Bukhari'lerde, Müslümlerde, Ebu Davut'larda. Bu hadisi okuduğun zaman sen Allah tereddüt eder sıfatına inanıyor musun? inanmıyor musun abi? Sen bunu okuduğunda ne geliyor senin aklına? Eğer ben inanmıyorum dersen bir sana der ki sen Allah'ın sıfatını iptal ettin Sen Allah'ın sıfatını iptal ettin Eğer inanıyorum derse Allah tereddüt eder mi? Allah başka ayet edemiyor. Lillahirrahmanirrahim. En güzel sıfatlar Allah'ındır. Yani Allah'ın sıfatlarında hiçbir eksikliği yoktur. E tereddüt etmek nedir abi? Bir şeyi yapıp yapmama arasında sonucunun ne olduğunu bilmediğinden dolayı yani. tamam mı? Bir adım geri durmanın ismidir tereddüt şimdi. Eksiklik yani. Evet. Şimdi ne yapacağız? Nasıl bir imanımız olacak? Ya bunlar işte böyle adamın elinde patlar. Selef'in fehminden uzak tutum Ne kadar böyle Bak şimdi biz bunlara soruyoruz Abi Ya 20 sene oldu ya Selef'in geliri 30 sene oldu ya Ama hiç işlemediniz bu mevzuları Bu tereddütten biz ne anlayacağız Allah'ın unutmasından ne anlayacağız Allah'ın nisyanından ne anlayacağız Hiçbir zaman işlemediler bunları derslerinde iddia ediyorum Neden çünkü bilmiyorlar Hiç akıllarına böyle bir soru gelmemiş ki bile Hiç hakikaten ya Allah istizah eder diye acaba ne anlayacağız? Hiç akıllarına bile gelmemiş şu an. Gerçi zaten bocalayıp kalacaklar. Böyle durup kalacaklar. Sen kıyamete kadar Bukhari Müslüm oku. Dünyadaki bütün hadisleri oku. Tek başına Allah istizah eder mi etmez mi ayetini. Allah ee, tuzak kurur mu kurmaz mı ayetini anlayamazsın. Tuzak kurma sıfatı var mı yok mu anlayamazsın tek başına. Neden? Çünkü Eylül Sünnet isim sıfatlarla kaideler koymuşlar. O kaideler kuralların kalıpları vardır vesaire ona göre... Bu istisim sıfatlan mı değil mi anlaşılır? Anladın mı abi? Söylemek istedim. Bu yüzden biz diyoruz ki Gelin abi bizim Kardeşimiz olun sizde. Tamam mı? Ne manada kardeşimiz olun. Dediğim gibi bizim kişisel bir şeyimiz yok abi. Gelin hep beraber Selef'in fehmine dönelim. Selef'in fehminde birleşelim. Ya... Burada abi az kişi değiliz. Yani bu Türkiye'de ben abi ben şunu üzülmüyor muyum sanki ya? 50 grup olmuşuz aramızda tabiri caizse. Bu birilerinin tabiri yani. Birilerinin ismine şucular denmiş. Birisinin ismine şucular denmiş. Birisinin ismine şucular denmiş. Değil mi? Ve o aynı düşünen kişiler de kendi aralarında 10-15'e bölmüşler Hani biz billayla dalga geçiyorduk hatırlıyor musun tarihte? 4 mezhep bölünmüş. O 4 mezhep arasında da değil mi? Fırk e, tarikatları kabul edenler olmuş. Bir tarikat var Nakşibendi. O da kendi arasında 50 parçaya bölünmüş. Bak dalga geçiyorduk adamlarla. Ee bizim ne farkımız kaldı şimdi? Ama kıyamete kadar ben uzak tuturum. Önüne kadar uzak tuturum. Bu ederim Bu tip düşünenlerle. Zahir mantığa düşünenlerle bir olamam. Aynı davette bulunamam. Ben isterim ya. Keşke biz aynı düşünsek abi. Vallahi dünyayı fethederiz ya. Vallahi şu Türkiye'de var ya. Herkes selefin fehmini gibi anlasa. Şu zahirliği terk etse, hakikaten alimlere yapışsa var ya. Vallahi Türkiye'yi Allah'ın izniyle fethederiz ya. Abi yıkıp geçeriz ortalığı ya. Hakkının önünde kim durabilir abi? ortaklaşa çalışmalar, ilmi internet siteleri, ilmi kitaplar, ilmi ders ortamları, Türkiye kavu 5 sene sonra etrafta sen tasavvufçu bulamazsın belki Allah'ınızın dileği ya. Yani kasıp kavururuz ortaya. Ya. Bir mukbil geldi Yemen'e. Güzel bir davet etti tek başına ya. Zeydiye Şia fırkası vardı Yemen'de. Şimdi Yemen'in mekan olarak istila ettiler adamlar ya köylerini ya şimdi hepsi medreseler şeyler ya yani nasıl bir davet yürüdü ama işte basiretli ilmi bir davetle de yaparsan bu olur ama işte dediğim gibi abi biz aynı düşünmediğimiz müddetçe maalesef bir araya gelemeyeceğiz bu böyle devam edecek ha, o yüzden ya kardeş ben seni davet ediyorum buraya gel gel birleşelim abi bugün hatır meselesi değil bu anladın mı kişisel olsa tabi gelirim ya Niye gelmeyeyim yani? Uçarak gelirim. Anladın mı? Ya kişi bir kadını seviyor, ülkeden ülkeye göç ediyor sırf onu görmek için. Halbuki bu din ya. Yani dinin bundan çok daha büyük bir değeri var yani. Gideriz abi ne var yani? bir Kişisel olsun hemen anında barışırız. Hemen hiçbir şeyimiz olmaz bizim. Ama abi düşün. Sen bir ortamda aynı adamla Aynı tamam abi gel barışalım aynı ortamda devam edelim diyeceksin. O farklı bir din anlatacaksam farklı bir din. Nasıl buna razı olacaksın sen? Nasıl susacaksın orada? O Selef'in fehmi bizi bağlamaz diyecek. Nasıl sen orada aynı, aynı davetli olacağınla? Nasıl eee susacaksın orada veya nasıl buna bu caiz mi yani? Ya işte. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor inşallah. Neyse. Üçüncü bir ders daha yapalım. Hayır olur. Çünkü burada biraz meseleler az denedik. Biraz daha şey babında oldu. Böyle sorun, sorunları böyle gidişatı e, gündem etme babında bir konuşma oldu. Önümüzdeki ders inşallah son son diyoruz ama inşallah önümüzdeki ders son. Mevzuları bitirelim önümüzdeki dersin bazı şüpheler var. Onlara cevap verelim. Hızlı hızlı. Önümüzdeki ders 2 saatlik bir ders olsun. İnşallah. Bitirelim. Ya vallahi var ya eğer bu din dediğim gibi bana kalmışsa aynı şey. Aynı şeyden bahsetmiş oluyorsun. Bana kalmışsa helak olduk yani. benim gibi bir çoluk çocuğa kalmışsa helak olduk yani bu, bu din bu din abi kimsenin tek elinde değil selef'ın fehmi eşittir din bu kadar ne diyor İmam-ı Ahmet senin bir mevzuda bir imamın yoksa o mevzuyu terk et bir mevzuda senin bir imamın yoksa o mevzuyu terk et Yani sen üçüncü bir kabil çıkaramazsın. Üçüncü bir kabil çıkardığın zaman batan bak İbn-i ne diyor? Çünkü ki, kimin kabli serefin kavline muhalefet ederse ve Kur'an'ı onların helafına tefsir ederse delilde de medlulde de hata etmiş olur. Bakın. Abi ibareye bak Delilde de medülülde de hata yapmış olur. Yani senin delil getiren şey ifade etmez. Diyor. O delilin bile hatalı olmuş olur. Eğer selefin söylemediği bir şey söylersen istediğin kadar delil getir. Sen delilde de o delilin delalet ettiği medülülde de hata yapmış olursun. Lafa bak abi. Böyle bir laf var mı? Bak bak. Sübhanallah bak anlayışında hata yapmışsın demiyor sadece abi. Medülülde demiyor sadece ya. Delilde de medülülde de hata yapmış olursun. Yok Bukharda hadis var. Yok İbni Abbas özürsüz E, Cem'in aklet dağları üstünde. Yok işte bu özürsüz Cem'in haramlılığına hatta büyük günah olduğuna delil vereceğiz önümüzdeki derste. Bunlar diyor biz harama mı helal mi helal mi haram mı yapıyoruz. Gelecek önümüzdeki derste. İşte İbn-i Teymi ne diyorsun, delilde de medulde de ne yaparsın? Hata etmiş olursun. O yüzden biz alimlere bakıyoruz. Hangi, hangi Hangi alime baktın bu özürsüz Cem meselesinde? Yalancısın işte sen. Ya yalancısın ya sah sahtekarsın ya söylediğini bilmiyorsun. Bir sürü şey söylenir sana yani. Bir sürü karşı tarafta şüphe uyandırır senin bu lafsın. Biz alimlere bakıyoruz. Samimi ol o zaman hangi meselede baktın abi alime? Hangi meselede baktın özürsüz Cem al alime? Abi açık açık hadis yok mu bu karide? Şey müslimde Heh tamam abi heh, bunu de bak. Açık hadis yok mu de bana. Ama deme ben alimlere bakıyorum. Diyenler var ya. Biz alimlere bakıyoruz diyorlar. Canım yani. Oooo. Biz bakmaz olur muyuz? Al sana örnek bakmadın. Özürsüz de kimi baktın? Müslüm'de hadis var. Maşallah. Çok anlıyorsun ya hadisi. Halbuki hadisin hiçbir delaleti yok yani. Hadisin hiçbir delaleti yok yani. Özürsüz Cem. Hadisin neresinde var abi özürsüz Cem? Ben hala bunu anlamış değilim. Şey mi? adam namaza namaza dedi. O adam namaza namaza dedi. Şey var ya. Bizi Peygamber zamanında... Yağmur yoktu, şey yoktu olayı var. Rivayetlerde farklılıklar var. Yağmur yoktu, çamur yoktu, yağmur yoktu, korku yoktu vesaire. Her neyse. Al işte diyor sana hadis işte. Bugün Cemci diye hangi kim meşhur oldu yani? Lakat takıldı Cemci cemaat diye. Namazı 3'e indirdik şiyalar gibi anasını satayım valla. <gülüyor> Namazı 3 vakti indirdik vallahi Helak olacağız ya, hiç yani böyle... Şimdi bu insanlara sor, alimlere bakıyorsun, hangi ba hangi alime baktın abi bunu? Şimdi bunu söylesen, Alim alime bakmamış ya... Bu sefer ilk, hani ben alime bakıyorum dedi şimdi, bak bu birinci lafız. Şimdi alime bakıyorum diyor, bak... Bak tedlislere iyi bak abi şimdi, alime bakıyorum diyor. Sen diyorsun ki, bu mevzuda hangi alime baktın? Bak... Ne demişti bu başta? Alime bakıyorum. Dediğin zaman bu mevzuda mesela özür düzüceğimde hangi alime baktın? Alime bakıyorum lafından nasıl atladığını görüyorsun hemen anında. Çünkü o kadar böyle e, çizgi film gibi izliyoruz ki böyle şahit oluyoruz ki yani bunlara. Diyor ki ya abi hadis açık değil mi bak. İlk lafından nasıl açtın. O zaman <gülüyor> hadis açıksa bana de ki yani ben alimlere bakıyorum lafını sen çöpe attın. Hadis sana göre açık. sofo Sofoğlu'na sofo göre açık yani. Anladın mı? Abdullah Parlayan'a göre açık yani bu. Kitapları tercüme edenlere göre açık. Ya senin o zahiri mantığına göre açık. Ya bana göre kapalıysa. Adam diyor ki abi bu ben beni güvendiririm. Bana göre açıksa. Heh tamam o zaman. Sana göre açıksa değil mi? Tamam abi. Sen bunu ikrar ettin. Sen müçtehitsin. Kendi başına imamsın o zaman. Demek ki hüküm çıkarıyorsun bu kayardan müslümden. Bir de biz çıkarmıyoruz diyor. Bunlar da yalan, iftira. Çıkarıyorlar vallahi çıkarıyorlar. Hüküm kafalarına göre. Çıkarmıyoruz diyorlarsa. O zaman abi al bu ölçüsüz yemi nereden çıkardın? Hani senin geçmişin? 1400 senedir bir tane alim göster bana. Abi, özürsüz ceme cevaz veren. Bir tane istisnasız yok. Bir tane selef alimi sadece Mutezilelerden ve Rafizlerden buna cevaz verenler var. Rafizlerden Zaten Şialar 3 farklı kılıyor. Bir de Rafizlerden bir kısmı var Şiaların grubunun. Bir de e, Allahu alem Haricilerden bir kısmına yanlış hatırlıyorsam nispet ediyor vesaire. Selef'ten bir tane alim çıkmamış abi ya. Bu özürsüz ceme Bir de bak ilginç bir yer, yanı var biliyor musun Arın abi? Bak özürsüz cem'in haram olduğunda delille bu arız adamı. O onda bir sorun yok. Dedim ya. Yani dünyanın en büyük halimi olduğumuz için bu bo bu bir sorun yok yani. Dönersin, selefine getirsin onun kabirlerini, istinbatlarını bu adamı delille. Özürsüz cem'in haram olduğunu. Ama mevzu o değil. Ben başka bir yönüne bakılmasını istiyorum orayın. Aksalde benimle farkım kaldı. Hep delille ispatlayayım, delille ispatlayayım. Olmaz. Ben başka bir şeye dikkat çektirmek istiyorum abi. Ya bak bu insanlara şunu söylüyorum abi. Bu 1400 senedir bu özürüz ceme cevaz veren hangi alim çıkmış abi? Bunlar hepsi sapık mıydı yani? Bir de bak ilginç bir yer var. Nedir biliyor musun abi? Buna haram diyen alimler sadece haramla yetinmemişler. Selef alimleri iki gruba ayrılmış. Bu mevzuda. Büyük günah mıdır? Diyeceğiz yoksa haram mı diyeceğiz? İtiraf etmişler. Görüyor musun? İtiraf ettiği noktaya bak biz helalinden, müstahaflığından bahsediyoruz yani. Onlar büyük günahımı aram... Bak kimler büyük günahı kabul etmiş biliyor musun abi? Mesela İbn-i büyük günahlardan saymış. i̇bn Kesir, Hafız Zehebi, Zina, kumaş, bir, bir, bir, bir. sonra... Ha -ha. Ee, ya Zinadan daha büyük günah canım. Zinadan, içkiden daha büyük günah. Özürsüzce ya? Namazın terkini... Terkine kadar büyük bir şey değil mi? Hani kafir. Ama bu namazın terki sınıfına sokmuyoruz. Hani tevil ediyorlar, mevil ediyorlar. Aradın mı? ama yani terkine kadar büyük o yüzden özür süzüğüm sinadan falan daha büyük bir günah yani bunda bir sorun yok yani ya bak i̇bn Kesir İmam Zehebi Şeyh Elbani bak Şeyh ee, yani daha başka halimler aklıma geliyor işte İbn-i Kesir e, İmam Zehebi Elbani Teymiye. İbn-i Teymiye Bunların hepsi büyük günahlardan sayıyorlar yani. Ve haram olduğuna dair icmayı zikreden bir sürü alim var. İcmayı zikreden. Mesela bunlardan bir tanesi Elbani icmayı zikretmiştir Şeyh Elbani muhasırlardan. Özürsüzcemin haram olduğuna, caiz olmadığına dair. Silsiletin huda ve nurda mevcut. İsteyen dönsün baksın. Yine aynı şekilde Binbaz icma'yı zikretmiştir Fetavalarının mecmulunda zikretmiştir Bunu isteyen gidip baksın Yine İbni Teymiye İcma'yı zikretmiştir İbni Teymiye İcma'yı zikretmiştir Mecmuatül fetavada Yine aynı şekilde İmam Bey Hakki İcma'yı zikredenler arasında Özürsüz Cem'in haram olduğuna dair Burak şimdi daha bir delili Haram diyor bu ümmet haram İcma zikrediyor sana İcma hüccettir Delili, delil buluruz. Bak onu şimdi söylemeyeceğim ama. Delil söylemeyeceğim. Neden? Çünkü delil söylesem benim şu an karşı tarafa anlatmak istediğimin bir kıymeti kalmaz. Çünkü delil söylesem adam diyecek, Ha delil varsa tamam o zaman döndük. Ben bunu istemiyorum abi. Ben bunu istemiyorum. Ben şunu istiyorum. Bak ümmet bir şey demiş sonra tabi ol. İcma etmişse sonra tabi ol. Ben bunu istiyorum. Yoksa açık ve net rivayet var biliyor musun? Aynı lafzı nasıl biliyor musun? Özürsüz cem büyük günahlardandır Diye hadis var Özürsüz cem büyük günahlardandır Diye sahih rivayet var Ama yerini de söylemeyeceğim Hadisin Arapçasını da söylemeyeceğim Çünkü Arapçasını söylersem Birisi ne yapacak bunu Tutacak bilgisayardan bir şekilde girecekler Onu bulacaklar Ben de bunu istemiyorum Samimi olsunlar gitsinler araştırsınlar o rivayeti bulsunlar Herhalde burada yalan atacak değiliz değil mi Kendi gözlerimle okudum rivayeti veri rivayet meşhur. Ve bu rivayete alimler de kitaplarında serd diyorlar Özürsüz ceme delil vermek için haramını. Ama ben bunu istemiyorum abi. Bu, bu hadisi duymadan da iman edin istiyorum ben. Aklınızı bir çöpe atın yani. Zahiri gibi hemen o hadisi gördünüz mü şimdi almayı o şekilde dini anlamayı bırakın. Ben bunu istiyorum. Özürsüz cem büyük günahlardandır diye hadis var. Büyük günahlardandır. O yüzden abi yani Unutma oraya bir not al kırmızı kalemle Bu kardaki kıyasla alakalı Başlığına da bir anlatacağız inşallah Mezhep taklit de yaz abi Biraz Mezhep taklit ihtilaf da yaz Bak daha büyük günah büyük, büyük günah olduğunu söyleyenler Mesela İmam Beyhaki El Mübarek Furi Bunlar da büyük günah olduğunu söyler Özürsüz evet. İşte dediğim gibi İbni Teymiye Sonra İmam Şevkani Alimlere bak abi İbni Kesir İmam Zehebi Ve muasır alimlerden birçok kişi şu aleminin ismine bak ya Beyhaki, Mübarek Furi İbni Teymiye Eşşevkani, İbni Kesir İmam Zehebi Bunlar hepsi bir gün aldığını söylüyorlar ve tedebbür eden onu da istiller noktasını söylemeyeceğim ama. tedebbür eden ve kendi başına düşünüp de akıl ederek okuyan bile Allah nasip eder inşallah yakalayabilir o hadiste. Özürsüz cem diye bir şey olmadı mı? Bir oksun abi. İbn Abbas'a sormuşlar ona cevap vermiş. Hadisin baştan sona lafızlarına bir dikkat etsinler bakalım abi. Anlayacaklar ki orada özürsüz cem'in hiçbir alakası yok. Yani zaten bu kadar alimler keriz de anlayamadı da bu hadisi 1400 sene sonra çıktı. Şimdi biz bu insanlara soruyoruz. Kıyamete kadar hak bir tayfa olacak değil mi abi? Özürsüz ceme bunlar sünnet diyor değil mi? Bazen yapılmasının sünnet olduğunu söylüyorlar. Abi sen sünnet ol olan bir şeye, dinden olan sünnet olan bir şeye büyük günah dersen bu nedir? Onların mantığıyla da bak şimdi bu nedir? Küfür değil mi? O zaman 1400 senedir bütün bu alimler hepsi küfür lafısız söylemiş. Bak İmam Beyhag'e küfürle girmiş. El-Mubarek Furi küfre girmiş. Harame helal helal haram yapmışlar diyorlar ya bunlar. İbn-i Teymi'ye küfre, İmam Şevkani küfre, Zehebi, i̇bn Kesir, Muasir alimlerinden Elbani, Binbas, Useymin Fevzan, Muhammed Muhtar, Şenkit'i, Şeyh Abdülmusim, Abad, bunların hepsi büyük, bunların hepsi haram olduğunu söylüyorlar. Bunların hepsi şimdi haramı helal helal helam yani bir dalalette birleştiler bunlar. Peki ne yapacağız şimdi bu hadisi? La tectemi'u ummeti ala dalaletin. Benim ümmetim dalalet üzerine ne yapmaz diyor? Birleşmez. O zaman bunlar büyük günah olduğunu söyleyerek veya haram olduğunu söyleyerek bir dalalette birleşmişler. Çünkü geçmişi yok. Geçmişten hiçbir örnek veremezler. Bir tane bile alim özürsüz ceme cevaz veriyor. Anladın mı? Bu ne delil biliyor musun? Sana diyorlar ya biz hangi haramı helal hangi helali haram yaptığına örnek veririz bin basın kadın araba sürmesine. Al senin neye haram hangi harama helal dediğin şimdi ortada. Ya bak sen ne eğer hadi diyelim ki senin tabirinle binbazın kadının araba sürmesine cevaz vermesi haram diyelim hadi senin tabirinle senin şu an verdiğin fetva çok daha büyük bir haram yani işte selamın fehminden uzak durdun bak nelere cevaz veriyorsun ne kapılar açılıyor iki demin okuduğum hadis demiyor, ümmeti ala benim ümmetim daraat üzerine birleşmez ne demek yani ümmetim hak üzerine birleşir bir şey birleşmişse hak üzerine birleşir bak ümmetin icmasına cevazdır burada görür mü ümmetin icmasının hücreti olduğudur var hadiste Benim ümmetim dalalet üzerine birleşmez. Yani ümmet birleştirme hak üzerine birleşir. Bak hem de içtima kelimesini bile koyun. La teçitemiyor. İçtima. İcma. Görüyor musun hadiste ne kadar açık ve net. ümmetin icması mücdet olur. Demek ki ümmet bazı hak mevzularda iç, icma ediyorlarmış. Ve bunlar ettikleri zaman da bunların icması batıl değilmiş. Şimdi dedik ki İbne Teymiyye icma'yı zikrediyor. Özürsüz cem'in haramı mecmuda. Şeyh Elbani Silsile Hudan ve Nur'da icma olduğunu zikrediyor. Tamam mı? Ve e, başka alimler de e, yine Binbaz mesela fetvalarında icma'yı zikrediyor. Demek ki bu konuda icma var. Ve başka mutahhir alimlerden de var icma'yı zikre. Demek ki bu konuda icma var şimdi. O zaman bu hadisle bu icmayı nasıl birleştireceğiz. Allah Resulü'nün sözünde mi eksiklik arayacağız yoksa bizim fehmimizde mi? Şimdi Allah Resulü şimdi ümmetin icma ortada. Bu alimler icmayı naklediyor. Ve da ortada icma olduğuna. Bak geçmişe muhalif hiç kimse hiçbir alim göremiyorsun. Şimdi demek ki bu ümmetin özürsüzcemin haram olduğunda icma etmiş. Peki. Nebi Sallallahu diyor ki ümmetin dararet üzerine birleşmez. Peki bu hadisle eğer bu ümmet bu kadar ümmet hata etmişse bu hadisle bunu nasıl birleştireceğiz? Hadi abi ne? Allah bize hidayet etsin. Evet. Ama pazar günü pazar günü yine açıklayacağım. Bak. Pazar günü açıklayacağım o delilin nerede geçiyor? Tamam. O delil nerede geçiyor onu açıklayacağım. Hatırlat abi. Onu yaz inşallah. O hani ben şimdi bu kadar denilenler düşünsün o zamana kadar diye söylemiyorum o rivayeti. Anladın mı? Rivayet nerede geçiyor? özürsüz cem'in büyük günah olduğunu, büyük günahlardandır rivayeti nerede geçiyor? 2 Hadelik ya Müslim hadisinde de özürsüz cem olmadığını işaret var. Orada o hadisin neresinde o istidlalle belirtelim yani çünkü Allah korusun ilmi gizlemek olur bu hoş olmaz. Ama bazen ders vermek için bir şeyleri geciktirebilir insan, tamam mı? Abi ben şunu istemiyorum bak eğer bu arkadaşlar bu rivayeti döndükte, gördükten sonra özürsüz Cem'e döneceklerse istemiyorum ben. Ben yine uzağım abi. Ben delil getirdikten sonra döneceklerse ben yine uzağım. Şu derdimi anlasınlar abi ya benim şu, şu derdimi anlasınlar. Ben anlamıyorum insanları ya. Benim şu derdimi anlasınlar benim istediğim ben onlara delil getirdikten sonra dönmeleri değil abi. Delil görmeden de Selef'in Fehmi'nin teslim olmaları, icma'ya teslim olmaları. Ben bunu istiyorum. Eğer inan caiz olduğunu bilsem bir sene söylemem bu hadis nerede veya bir sene söylemem istilal noktası nerede. Ve Elbani bu sözünü nerede söylemiş, İbn-i Teymi'ye bu sözünü nerede? söylemem abi. Girin derim araştırın eğer din derdiniz varsa. Ama Allah'tan korktuğum için söylüyoruz. Ama ben nereden korkuyorum biliyor musun abi? bu Bunu dinleyecekler, dönmeyecekler. Bundan sonraki kasetimi dinleyecekler. Delil getirsem o zaman dönerlerse da ben bundan daha çok korkuyorum biliyor musun? Demek ki ben hiçbir derdimi anlatamamışım bu insanlara. Adama diyorsun ki bak selef icma etmiş ki Allah'ın kelamı ses ve harftir. Bunu duyuyor adam icma ettiğinde evet görüyor diyor ki hakikaten kitaplarda icma yazık ediyorlar. Bunda dönmüyor adam. Sonra bu bir hadis getiriyorsun. Allah diyor ki işte onlara sesle o zaman dönüyor işte. Diyorlar ki bak abi demek ki biz adaletliyiz haktan dönüyoruz. Abi ben diyorum ki işte bu eski halinden daha bir pislik olay ya. En azından sen eski halinden icma diye bir şey bilmiyordun da dönmüyordun. Şimdi icmayı bildin buna rağmen dönmedin. Sonra sana bir de delil getirdik de döndü. Demek ki abi adama delil getirmezsen ne de manada bu biliyor musun? İç bana ne şerefin fehminden, bana icmasından hepsi sapıtmış abi. Hepsi batılı bir laf söylemiş. Ben bunu istemiyorum. Daha kötü bir şey bu. Ben önümüzdeki derste bu adresin yerini söylediğim zaman veya e, Başka bir hissedilen noktalarını söylediğim zaman özürsüzcemin haram olduğunu. Örnek, özürsüzcemin sadece bir örnek veriyorum yani. Çünkü önümüzde daha büyük bir haram işlediklerini de ispatlayacağım. Daha büyük bir haram işlediklerini de ispatlayacağım. Yaz abi oraya İbrahim Aleyhisselam meselesi. İbrahim Aleyhisselam'ın şirki, Mekke'nin şirkinden daha pisti, cahildi, kafir olmadı. Bu sözü, bu söz nasıl patlayacak ellerinde Bu söz çoğun elinde patladı da ama bakalım işte Allah'ın Allah hidayet verdikleri dönüyorlar yani. Onu da örnek vereceğiz biz. İbrahim Aleyhisselam o zaman Ay'a Rabbim diyordu ha vay be şimdi, şimdi abi Ben neden korkuyorum biliyor musun Önümüzdeki hafta bu özür düzemi atıyorum Rivayet söyleyeceğim ya O zaman dön, dön, dön, dönmelerinden korkuyorum Ben istemiyorum bunu Bu neye benzer biliyor musun abi Bak şimdi Demek ki bu adam usulünü düzeltmemiş Hala aynı kafada devam ediyor Hadis görmüş, dönmüş. Ben bunu istemiyorum abi Hadis gördüm döneceksin ama bir şartın var. İmamın varsa senin o konuda döneceksin. Yani senin bir selefin olacak selefin. İmam Ahmet'in dediği gibi senin bir konuda selefin yoksa onu terk et. Bak bin tane ayet olsa bin tane hadis olsa ve onun zahirinde o ayetlerin hadisinin zahirinde bu adır bu adır hepsi bu adır diye ittifak etmişse ama selefin hepsi B demişse sen o bin ayet bin hadisi de o şekilde o şekilde zahirini almayacaksın. Mesela tabiri caizse. Şöyle bir hadis gördün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Bunun rengi sarıdır. Bin tane hadis var böyle. Aynı Halif'sin kelimeleri şöyle bak. Bunun rengi sarıdır. Ama ümmet buna beyazdır demişse Ümmeti alacaksın burada. O hadisi almayacaksın. Ümmet beyazdır demişse teslim olacağım bu ümmete. Sen ne kadar anlayacaksın ya onun sarı. Allah Resulü sarıdır demiş sarıdır. Ne kadar anlıyorsun sen Allah Resulü? Hani bizim kavlimiz. Hani ya belki o umumdur. Onu haslaştıran bir rivayet vardır. Sen bilmiyorsun. Belki o mutlaktır. Onu mukayyetleştiren bir rivayet vardır. Sen bilmiyorsun. Tamam, belki e, e, onu nesheden bir rivayet vardır. Bilmiyorsun. Belki Arapçasında özel bir karine vardır. Arap dili edebiyatında bir kayda vardır. Onu bilmiyorsundur. Sen nasıl tutup alırsın? Ayet var abicim. Beni ilgilendirmez kimse. Yok sen kimsin ya? sen kimsin abi bu nasıl bir cesaret ya nasıl bir Türkiye'ye bir mantık getirmişler ya nasıl bir şey getirmişler ya bunlar ya nasıl bir cesaret bu insanlarda ya sen hemen abi burada selefe teslim olmak istin bin tane ayet getir bana bin tane ayet getir ben böyle var ya böyle sana gülerim yani burada selefe önce teslim olacaksın ondan sonra istersen git delini araştır şimdi sen mesela duydun mu abi özürsüz Cem haram diyelim icmai duydun mu Önce teslim olacaksın. Önce iman edeceksin. Hemen eski görüşünü bırakacaksın. Ha ondan sonra bak. Ondan sonra istersen bir de deliline bak. Çünkü biz ilim, ilimle uğraşıyorsak ilim talebesi olmaya çalışıyorsak Tabii ki delillere bakmamız ekstradan gerekli. İyi bir şey bir yana gerekli. Ama ondan önce bir merhale var. Bak boğazımı patlatıyorum ben ya insanlara. Artık bunu an anlatmaktan bıktım bu dördümü. Bunu anlamıyor insanlar. Ben diyorum ki abi, kardeş, canım, ciğerim bak, delile bakmayacağız demiyoruz. Ama burada önce bir icma göreceksen, delile gitmeden önce bir iman edeceksin ona, teslim olacaksın. Ondan sonra bir de bakayım delillerinin, acaba bu icmayı, bu eden halimler hangi delillerle yola çıkmayarak icma yapmışlar. O zaman bakarsan bak ona kimse bir şey demiyor. Ama önce bir selefe, evet selef ne diyorsa ben onu diyorum Bak Selefi mücehred kişilerini göstermiyoruz. O i̇cmasına bak. Evet diyorum ondan sonra teslim oluyorum ondan sonra git delillerine yine bak. Veya ön, önce diyelim ki delillerine baktın daha hiçbir icma duymadan. Delillerine bakarken de mutlaka bak. Sen o delilden doğru anlamış mısın anlamamış mısın? Geçmişte bir imamın var mı yok mu? Burası çok önemli. Geçmişte senin bir imamın var mı yok mu? Buna bakacaksın. Her meselede bir imamın olması lazım. İmamın olmayan her meselede sen yalnızsındır. İmam Ahmet'in dediği gibi. Bakacaksın özürsüz Cem'de bir imamın var mı? Geçmişte bir selefin var mı? Yok. Örnek. Her meselede bir imamın var mı yok mu? Varsa var vardır tamam amenna. Yoksa terk edeceksin onu. Abi bak ben şimdi bu önümüzdeki hafta atıyorum. Şimdi ben bazı rivayetler soruyorum. Birileri döndü. Ben işte diyorum tekrarlıyorum bunu sık sık. Bunu istemiyorum ben abi. Eğer sen şurada icma'yı duyuyorsan ve hakikaten he, kabul etmişsen evet burada icma var işte o zaman ben teslim olmayı istiyorum Çünkü aksi halde sen usulünden bir şey değiştirmemişsindir Bu neye benzer biliyor musun? Düşün ki abi bir tane hadis inkarısı var Şimdi hadisin inkarısının usulü bozuk değil mi? Nedir bunun usulü? Kur'an'ı kabul edip sünneti inkar etmek Ama diyelim ki adama öyle bir sen bir şeyleri ispatladın ki Adam Neyi kabul etmiyordu? Mesela namazı diyelim ki 3 vakit kabul ediyordu bu hadisken. Atıyorum Sana iman etti 5 vakit kabul etti Bu neyi değiştirir abi? Ya adamın zaten usulü bozuk. Binler değil mi? Usulü bozuk adamın bir kere dini sorunu var ya. Onu değiştirse ne olur? Değiştirmese ne olur? Bir gün geldi bir tane şeye dedi ki tamam ben Ebu Bekir'e küfür etmekten tövbe ediyorum. Bu neyi değiştirir abi? Daha burada Ömer, daha geride kim var? Ebu Bekir kaldı, diğer sahabeler kaldı. Bunun ne kadar kıymeti olabilir? Bir derece iyidir ama ne kadar kıymeti olur? İşte bu mevzu da bun, buna benzer. Ben bunu istemiyorum. Şu mevzuda dönsünler özürsüzcem de. Ben bunu istemiyorum. Dönmeyin abi. Yapın özürsüzcem. Ben bunu istemiyorum. Ben istediğim şu usülden vazgeçin. Selefin fehmine dönün. Döndüğü zaman hepsi tek tek bütün hatalarınız çözülecektir zaten. Bak fıkıhta insan hata yapar. Benim bir sürü hatam vardır. Fark. O ayrı bir mevzu. Fıkıhtaki hatadan bahsedin. Bu, bu özürsüzcem ve sizi fıkıhtaki hatayla alakası yok. Usüldeki hata. Yani sen hiç kimsenin söylemediğini söylememişsin. Ha geçmişte bazı selef alimleri olsaydı, ihtilaflı mesele olsaydı kimse bir şey demezdi zaten. Sen bir delil almışsındır. İmamın da var. Kimse sana bir şey demez. Çünkü bugün yok mu? Birisi el bağlıyor, birisi salıyor. Birisi parmak hareket ettiriyor, birisi parmak hareket ettirmiyor. Bunda kimin ne şeyi var abi? Hiç kimsenin. Bak ben, ben sen benim namazımı biliyorsun değil mi? Atıyorum. Ben rüküden sonra el bağlamıyorum mesela. parmak da hareket ettirmiyorum. Değil mi? El elimde göbeğim biraz üstünde bağlıyorum. Göğüste bağlamıyorum. Tamam mı? Heh. Dizle gidiyorum. Biliyorsun sen benim namazım. Bir benden duydun mu abi ben bu, bu noktada bana muhalefet edenleri siz Kur'an sünneti muhalefet ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz ve onlara nasil ettiğimi böyle yapmayın bak namazı böyle kılın dedi. Benim derdim ihtilaflı mesele değil ki abi. Onun da karşı tarafında delilleri var. Benim de kendi karşı kendime göre delillerim var. Ben 30 kere değiştirdim haberimi. 15 kere dizle gittim belki. 15 kere elle gittim. Benim bunda bir sorunum yok. Araştırıyorum. Araştırdıkça kendime göre anlıyorum. İmamlarım var yani. İmamlarımın fehmiyle anlıyorum yani. İmamlarımın fehmiyle anlıyorum. Benim bunda bir sorunum. Benim yazdığım şaz olarak kimsenin söylemediğini söylemek, selemin fehmini muhalefet etmek. Bunu da bunu da özellikle vurgulayayım yani. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edelim. Bayağı da zaten Bir saat 40 dakika. 2 saat oldu. Allahu a'lem. Sallallahu Veselam. Ba kela nebine Muhammedin ve ali wa ashabihi ecmenin.